Martin Eden Yazan Jake London Sen şöyle otur da Martin Ben geldiğimizi haber vereyim bizimkilere Yok ee, yok yo. Hele dur biraz ee, Burada kendimi toparlayayım önce Hala çekiniyorsun değil mi bana göre değil böyle şeyler Artur Şu şu eşyalar bile canımı sıkıyor benim Pahalı şeyler hepsi Herhalde siz zenginsiniz. zenginsiniz <gülüyor> Bırak şimdi bunları Biliyor musun ben sadece dükkan vitrinlerinde görürdüm böyle koltukları Görürdüm de merak ederdim Kim alıp kullanır bunları diye Otursana bak, bak dostum Buradan çıkıp gitsek benim için daha iyi olacak Dışarıda yeriz emin Hayır olmaz öyle şey Daha önceden haber verdiğim için annem ve kardeşim bekliyorlar seni Hem kuzum ne oluyor sana böyle Bilmem Canım istemiyor işte Merak etme annem de Ruth da sade insanlardır Sıkmazlar seni Anlaşılan ne desem boşuna Pekala Senin dediğin olsun bakalım Ben gidip haber vereyim Ezdur bir dakika dur Dur, ben ne yapacağım burada sen yokken Orada piyanonun üzerinde dergiler var Onlara bak istersen Sen mi çalıyorsun bunu mı? Hı? E, e, Evet evet e, bu, Bunu işte Kardeşin yani A Bak geldi işte o da Geldiniz demek Rut, sana Bay Eden'ı tanıştırayım Martin Eden Memnun oldum Bay Eden Şey Ben de ben de memnun oldum tabi Geldiğinize haber vermediniz Artur <gülüyor> Bu delikanlı uğraştırdı biraz beni Ben mi? Ee, ben ne uğraştırdım? Yalan mı söylüyorum? Çıkalım gidelim diyen sen değil miydin? Ama ben... Hiç öyle şey olur mu bayıydın? Annem de ben de bekliyorduk sizi bu akşam ee, e, e, Evet e, ben de istiyordum gelmeyi Ama açıkçası sizin bu eşyaları görünce çekindim biraz Çekindiniz mi? Anlayamadım Sen ona bakma Ruth Bize bu ilk gelişi daha İlk gelişimden değil Artur Şöyle bir etrafa bakınca anlıyor insan A Anlıyor ki burada oturanlar kendisinden çok farklıdırlar Yani demek istiyorum ki Bizim sizden hiçbir farkımız yok Bay Yidin Üstelik de sizi görmeyi ve tanımayı çok istiyorduk Teşekkür ederim Ruth Annem nerede kuzum? Kütüphanede Aşli'yi bu ayın hesaplarına getirmiş onunla beraber Gidip kendisini görsem iyi olur Ha Martin Hı Rutla bırakacağım seni Herhalde benimle olmaktan iyidir bu ha? Ne dersin Artur <gülüyor> Oturmaz mısınız vay eğitim evet. Teşekkür ederim Artur bahsettiğinden beri Hep sizinle tanışmak istiyordum Büyük bir cesaret göstermişsiniz Cesaret mi Ne cesareti Anlattığına göre Ertuğrul'u siz kurtarmışsınız o gece. Hem de onu tanımadığınız halde. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Hem <gülüyor> ben o sokak çapkınlarını iyi bilirim. Daha önceden anlamıştım Ertuğrul'u bir şey yapacaklarını. Üstüne yürüdüler çocuğun. Üstelik benim bildiğim Ertuğrul kavga etmekten hiç hoşlanmaz. Dövüşmeye zorladılar Hepsi etrafını sarı verdiler bir anda. Ondan sonra ben de dayanamadım tabii ben daldım işlerine. Peki sonra? Sonrası dövüştük işte. Bu bu ellerimdeki yaraların çoğu da onların dişlerinden açıldı. Fakat sizin Arthur da fena dövüşmüyordu ha. Bayağı iyi yapıştırıyordu. Ne yapıştırıyordu? Ee, yani iyi yumruk atıyordu demek istiyorum. <gülüyor> Şimdi anladım. Kusura bakmayın ne olur. Ben öyle doğru dürüst konuşmayı pek beceremem aslında. Hiç önemi yok bayıydın. Ee, kavgadan sonra da Arthur'la dost olduk işte. Herhalde dövüşmeye alışkınsınız bayıydın Doğrusunu isterseniz öyle Ben haksızlığa hiç dayanamam Bunun için de en iyi ilaç yumruklarımdır Bir şey söyleyebilir miyim? Ama kızmazsanız tabii. Yok canım niye kızayım? Siz zaman zaman bazı kelimeleri yersiz kullanıyorsunuz İzin verir misiniz düzelteyim onları? Elbette çok iyi olur O halde önce şunu doğrulayalım Ne demiştiniz biraz önce Evet ...haksızlık için en iyi ilaç... ...yumruklarımdır demiştiniz, değil mi? Ee, öyle tabii. Ben fikir üzerinde durmuyorum da... E, ...buradaki ilaç sözcüğü tuhaf geldi kulağımın. Nasıl yani? Ee, yumruktan ilaç olmaz tabii. <gülüyor> Anladım. Ee, bir daha kullanmam bunu. Ne olur bay ...eğer bu sizi sıkacaksa söyleyeyim. Ee, Yok, hiç de değil. Kadınlarla konuşurken... ...şey pardon... Bayan demem lazımdı Bayanlarla konuşurken sıkılmam ben Yeter ki ağlamaya başlamasınlar Şu şeyi soracaktım size Boynunuzdaki yara izini Ha bu mu? Meksikalı'nın biri yaptı onu bıçağıyla. Ama ben de onun suratının şeklini öyle bir değiştirdim ki Eve gidince anası bile tanıyamamıştır Denizcisiniz değil mi bayıydın? Evet bayan Denizciyim Daha doğrusu deniz işçisi demeli benim gibisine Nerede hangi gemide iş bulursam ona atlar dolaşır Biraz para kazanırım Gemi bulamazsam rıhtımlarda da çalıştım olur Öylesine bir hayat işte Renkli bir yaşantı olmalı Efendim e, Yani hareketli ve heyecanlı bir hayatınız olmalı diyorum Aa, e, e, Evet öyledir ya <gülüyor> Oldukça heyecanlı sayılır ama Bir süre sonra da alışıyor insan Çok kanadı mı Boynunuz kesilince Kanadı kanamasına tabi e, Allah'tan tütün vardı yanımda Tütün mü Evet evet tütün böyle kesiklere filan birebirdir birdir Hemen durdurur kanım İşte bay Martin Eden evet. Sizi gördüğüme çok memnun oldum bay Eden <gülüyor> Oğluma yaptığınız yardım çok büyük bir şey Aman efendim Fakat öyle haydutlar gibi kavga etmesinden ötürü de onu affetmedim henüz Ama anne Hayır Arthur Yeter derecede savunun kendini Ama ne olursa olsun sevmem böyle şeyleri Aşkı gitti mi anne Gitti Ayda bir de olsa o adamın yüzünü görmek canımı sıkıyor O kadar söyledim sana değiştirelim şunu diye Ben de hoşlanmıyorum ama. Evet ama eskiden beri bütün hesaplarımızı tutan da o Yeni gelecek birinin durumu kavraması için haftalar ister <gülüyor> O halde siz de ayda bir dişinizi sıkarsınız artık Bay Sizi sıkan bir şey mi var yoksa ha Hayır efendim e Neden sordunuz acaba Dikkat ediyorum da Elinizi hep gömleğinizin yakasına götürüp çekiyorsunuz Sanki sıkılıyormuş gibi Şey madem Madem o kadar dikkatinizi çekti Söyleyeyim Şu gömlekle kravat var ya ikisini de bu akşam aldım bunların Size geleceğim diye Adamı kapatamam ben. Hele hele kravat takamam hiç. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçek bu benim için. Sanki birisi boğazlıyormuş gibi oluyorum. Boğuyormuş gibi. Aa, evet. Yani boğuyormuş gibi demek istedim. E, bu kadar sıkılacağına çıkar şu kravatı olsun, bitsin. <gülüyor> Şimdi değil ama eve dönerken yapacağım ilk işi olacak Arthur. Hem de sizin kapıdan çıkar çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben de severim okumayı Hem fırsat buldukça da okurum Gemide bile okurum Fakat her zaman olmuyor tabi Şiir sever misiniz bayıydın Severim Severim elbette Beğendiğiniz ozanlar var mı ee, e, Şey Swinburne e, Swinburne'ı beğenirim Swinburne ha, Evet o adam işte Ama Swinburne küçük bir ozandır Martin ha. Bence de öyle onun yapıtlarında çıkarıp atılı verecek birçok kısımlar bulmak işten değildi. Okunmaya değmez aslında. Bilmem bana çok güzel gelmişti okuduğumda. Böyle böyle baştan aşağı aydınlık doluydu. Parlıyordu adeta. Güneş gibi, projektör gibi. Daha içime işledi o şey. Sonra sonra şey de biraz <gülüyor> galiba Şiirden pek anladığım yok benim, yani ne olduğunu bile bilmiyorum işte. Longfellow okudunuz mu hiç? Efendim, long long ne dediniz? Hello, herhalde herhalde okumuşumdur ama. Her neyse her neyse, bunları başka zaman konuşalım. Bir dakika Artur, Hı? İşin aslı bu. Benim bu gibi şeyler hakkında en ufak bir bilgim yok. Benim sınıfımdakilere göre değil bunlar. Ama hepsini öğreneceğim Göreceksiniz hepsini O zaman ben de sizler gibi rahat olacağım Eğer isterseniz gerçekten isterseniz Başarırsınız bay yiğidim <gülüyor> Elbette elbette başarır Dediğim gibi kitapları severim ben Ne zaman fırsat bulduysam okudum hep Ama sizin gibi üstünde düşünerek değil tabi Zaten o yüzden iki laf olsun edemiyorum ya Tutulup kalıveriyorum Bırak şimdi bunları Martin Biliyor musunuz Ruth Siz isterseniz beni değiştirebilirsiniz ben mi? Evet siz tabii de bana Ne yapmam gerek bütün bunlar için Şey Her şeyden önce okula gitmek ve çok çalışmak Çocukken okula gittim ben Ama ben lise, üniversite gibi olanları kastediyorum Üniversite mi? Elbette Martin <gülüyor> Öğrenmek pek sanıldığı kadar kolay bir şey değil Bayehrdin Siz liseye gitmiş miydiniz? Ee, Yok Ortaokulu bitirmeme bir yıl kala bıraktım <gülüyor> Siz üniversiteye de gittiniz değil mi? Evet Bay Iydın. Fakat sizin için de zor olmamalı bu... İsterseniz yaparsınız... Bana yardım edersiniz değil mi? Tabii ben de Arthur da severek yaparız bunu değil mi Arthur? Ee, evet evet yaparız tabii... Bundan sonra... Bundan sonra yalnız okuyacağım... Kitap okuyacağım... Hem de düşünerek... Her şeyi öğrenmek için... Her şeyi öğrenip sizler gibi konuşabilmek için... Korkmadan konuşabilmek için, göreceksiniz yarın ee, Şöyle böyle bir saatte ancak giderim. Nerede oturuyorsunuz Bayehrin? Ben kilidi, kız kardeşimin evinde kalıyorum. Bizim eve öğrendin mi artık? Ne zaman istersen gel artık. Ee, şey, zaten bu aldığım kitapları getirmek için geleceğim herhalde. Allah'a ısmarladık. Her şey için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güle güle, güle, güle Bay Bey Martin. Güle güle dost. Güle güle. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kuzum bu kuzum Bu ne böyle bu Artu Bir vahşi bu Ben size demedim mi bu gece eğleneceksiniz diye. <gülüyor> Ay çok <gülüyor> Ay Hoş ki gülsem de pek anlayamazdı belki <gülüyor> Ömür Ömür adam. doğrusu sen, sen onu buraya ilk girdiğinde görecektin Şöyle bir etrafına bakındı ve korktu anne resmen korktu Adam böyle bir evin içinde hiç bulunmamış ki <gülüyor> Hele, hele... <gülüyor> O ikide bir kravatını çekiştirmesi <gülüyor> Deli olacaktım neredeyse Ay. <Gülüyor> of, of. ah, <gülüyor> Epey eğlendi kaba ah. Ah. rot, Niye durgunsun öyle Bu adam geçen hafta seni büyük bir kavgadan kurtardı değil mi Artur ee, Evet öyle Sen de kendisiyle eğlenmemiz için onu buraya getirdin Ama rot bu bize göre Hayır Artur Hiç de hoş olmadı bu onun sana yaptığına ihanet ettin Ruth neler söylüyorsun öyle Gerçeği söylüyorum anne İşin kötüsü sen de ben de alet olduk Ruth yoksa hoşlandın mı ondan ha? dur Hangi kadın hoşlanabilir ondan Ben de öyle bir şey söylemiş değilim zaten ya. Çok genç görünüyor Kaç yaşında 21 ben de bu akşam gelirken sordum Demek 3 yaş küçük benden Ben yatmaya gidiyorum İyi geceler anne İyi gidilir Bana bak Martin Sana kaç kere söyledim İsmimle hitap etmeyeceksin bana Anlaşıldı mı? Ne diyeceğiz peki? Enişte Enişte diyeceksin Şu kadın senin ablan Ben de onun kocası olduğuma göre böyle bu iş Söyle bakayım enişte Hadi sana. ben ne olur yapma artık İnan çok üzülüyorum vah, vah, vah. Bu kibar çocuk üzüldü değil mi Sen de üzülüyorsun Hadi bakayım söyle Çekil önümden Bernard Hem de derhal Derhal çekil diyorum sana Sıkışınca yapabileceğin tek şey budur zaten İnsan azmanı sende İyi geceler abla İyi geceler Martin Kim bilir yine hangi meyhanedeydi bu saate kadar? Meyhanede değildi Bernard. Bir bey evine davet etmişti onu. Akşam yemeği için evde. <Gülüyor> Gertrude. Kuzum sen de hiç akıl yok mu? Hiç akıl yok mu sende? Ya o kime evine yemeğe çağır bunu be? Kocaman yalanlarla kandırıyor seni <gülüyor> Evde bir beyin evine davetliymiş <gülüyor> Her neyse Bernard Çekildi gitti odasına işte Bırak artık onu Bana baksana sen Bu haftanın kirasını verdi mi bu herif Verdi Ve daha da parası var cebinde Tekrar ne zaman çıkacak Deniz'e Parası bitince herhalde bana bak yetkili. Kardeşim filan anlamam ben. Kirayı vermeyince çıkıp gider buradan. Bir saat bile fazladan oturamaz. Anlaşıldı mı? Sana söylüyorum. Anlaşıldı Bernhard. Anlaşıldı. Hmm. Yatmaya gidiyorum ben. Hala ışık var odasında. Kalk seni ya. Kalk sen! Söyle sen diyorsun işi. Ne olur sinirlenme. Ben bakarım şimdi. Martin, Martin. Evet. Işık yanıyor da merak ettim. Acaba açık mı unuttum diye. Yo, unutmuş bilendirim. Kitap okuyorum. Ne? Kitap mı okuyormuş? <Gülüyor> Tanrım bana sabır ver, sabır ver bana. Kitap okuyormuş, kitap, kitap. Günaydın abla. Günaydın Martin. Dün gece seni de üzdüm değil mi? Sen bir şey yapmış değilsin ki Martin Şey bu haftanın kirasını vermek istiyorum da Neden acele ediyorsun? Hafta sonunda verirdin Bu türlü Bernardo daha çok memnun eder de ondan Biliyor musun Martin? O kadar fazla üzülüyorum ki bunlara Elimden de hiçbir şey gelmiyor Fakat dün gece o zorladı beni Hiçbir kötü niyetim yoktu şu odaya girdiğimde Sonra hiçbir zaman senin kocan olduğunu da aklımdan çıkarmıyorum Sen de biliyorsun bunu Aranızdaki söz dalaşmalarına alıştım artık Beni asıl üzen ablanın evinde para vererek oturmam Martin Bir pansiyoner gibi para alıyorum senden Bak şekerim ben nerede otursam kira vereceğim öyle değil mi? Hı? Değil mi öyle? Ama burası Ben hiç de işte senin gibi düşünmüyorum Burası Bernard'ın evi ve ben de bir odasında kiracıyım Ama sen onun karısıymışsın olur ha Hadi al bakalım şu parayı da şimdi Al da bitsin bu iş Dün gece gittin mi o dediğin yere Gittim görecektin abla Baya zengin onlar Bir eşyaları var oturmaya kıyamıyorum sen ah, Yemek de yedin orada değil mi Yedim tabi Mutlak güzel güzel yemeklerdir hepsi Doğrusunu istersen ben pek anlayamadım Nasıl yani Sofra çok kalabalıktı Ben de ne yapacağımı bilemedim pek ha, Başkalarını da çağırmışlar demek Yok canım sofranın üstü Üstü kalabalıktı. Bir sürü çatal bıçak yan yana. <gülüyor> Peki ne yaptın? Ne yapacağım? Hep onları gözetledim. Hangisini alırlarsa ben de aynına sarıldım. <gülüyor> Desene Martin. Sen orada yemek değil, dayak yemiştin. <gülüyor> Yalan da değil hani. Evli mi bu adam? Arthur mu? Yok canım evli değil. Annesi ve kız kardeşi var sadece. Ee, Ruth kız kardeşinin adı. Ne dedi? Ruth. Nasıl? Güzel mi bari? Çok güzel. Hem çok bilgili. Bambaşka bir kız abla Hele bir elleri var Böyle şey gibi nasıl anlatayım Bana kalırsa biraz fazlaca beğenmişsin bu kızı Onu görüp hele biraz da konuşup beğenmeyen yoktur O kadar güzel demek Beni bilirsin abla birçok kız arkadaşım olmuştur bu, bu onların hiçbirine benzemiyor bambaşka Fakat senin kız arkadaşların hep bizim gibilerdendi Martin Bu öyle değil ki Baksana hem zengin hem de çok okumuş olduklarını söylüyorsun O da doğru ya Hepsinin elleri nasırlıydı ötekilerin e, Nasırlı koca koca eller nah böyle. Bana kalırsa sen onlarla daha iyi anlaşırdın Martin Ne yani Ruth beğeni beğenmez mi dersin Tabi canım beğenmesine beğenir Her kadın beğenir seni Yakışıklı bir adamsın Ama Evet Şey, Ne de olsa fark var aranızda Nedir o fark Hı? Ne bileyim ben ben ne bileyim canım Öyle bir laf ettim işte <gülüyor> Dilim varmıyor söylemeye Ama ben biliyorum senin aklından geçeni Neymiş o Benim okumamış bilgisiz oluşum Hiçbir şeyden dördürü sanlamayışım Oysa o, o her şeyi biliyor <gülüyor> Dediğin fark bu işte Sen o eve gitmeseydin daha iyiydi galiba Niye Düne kıyasla daha cansız bir adamsın bugün bazı, bazı şeylerin kaybolmuş gibi geliyor bana Hiçbir şeyim kaybolmuş değil abla, merak etme sen O halde bırakalım bu zenginlerden söz etmeyi artık Hani ne derler, zenginin parası Benim için önemli olan para değil hmm. Onların yanında söz edemeyecek kadar bilgisiz oluşum İşte bunu ortadan kaldırmalıyım Ancak o zaman beğenir beni <Gülüyor> Martin, hoşuma gitmiyor bunlar Olmayacak şeylere kalkıyorsun Ancak o zaman... Bıktım bu heriften yüzünü bile görmek istemiyorum Verdiği kiraları alırken böyle konuşmuyorsun ama Ne olacaktı ya Almayacak mıydım bedava mı oturacaktı benim elimde Heh. Bu zamanda kimse yapmaz o Safiye Hanım Kimse yapmaz anladın mı Peki kirasını da ödediğine göre Ne zararı var bu çocuğun sana ha? Adam değil adam Eğer doğru dürüst bir şey olsaydı dükkana alırdım onu O imkansız işte Neden imkansız olur Yıllardır özgürlüğe alışmış o Bakkal çıraklığı yapamaz onun yeri ancak denizdir Zora çalışmaya gelemez desene şuna Sen öyle kabul et Tom ayrıldı Şimdi anlaşıldı Sen yeni çırak arıyorsun dükkanı Carter'ın yanında çalışacakmış Onu kaybedeceğini söylemiştim sana Verdiğim para çok azdı Yine aylarca iyi durdu çocuk Yarın arabayı benim sürmem gerek Dükkan ne olacak Dağmıyor. Sen gelip oturacaksın tabi Peki ama çamaşırlar Yarın akşama yetiştirmem gerek Öbür sabaha yetişse ne olur? Müşterimi kaybederim Bernard Bir daha da çarşaf getirmezler bana Para alıyorum onlardan O halde oturur bu gece <gülüyor> Fakat. Yeteri kadar konuştuk Gertrude Yarın sabah dükkana geleceksin benimle Ben yatmaya gidiyorum Beşte uyandır beni Olur Olur uyandırırım <gülüyor> ha, Al işte <gülüyor> Bartı yıkasın çarşafları bu gece senin için Heh, ne dersin Marty? Eğer ablam içinse çarşaf da yıkarım Bernard Ama senin için şu parmağımı olsun suya sokmam Görünüz <gülüyor> Marty Yakında gelip yalvaracaksın bana Yalvaracaksın <gülüyor> Sarhoş mu bu? Değil Çıra işi bırakmış Zor durumda tabi hem dükkan hem de arabaya sürmek Desene ben ona değil de o bana yalvaracak yakında Yok Martin <gülüyor> yok Ben gideceğim dükkana İyi ama sen de evde öteberi yıkıyorsun Geceleri yapacağım o işi Kuzum ne diyorsun sen Zaten ne kadar zayıfsın baksana Aşka çare yok Nihayet oda kocam yardım etmem gerek Yani şimdi sen bu gece uyumayacak ve yarın sabah da dükkana gideceksin he? Yine birkaç saat uyuyabilirim herhalde Bunlar mı yıkanacak olan Evet onlar Yarın akşam da gelip alacaklar Ben yaparım o işi hadi git yat sen Sevgilim Martin olmaz öyle şey Kadın işi bu İş iştir abla kadına erkeği olmaz bunun Boşuna konuşuyorsun Martin razı olmam buna Hem de öyle bir razı olursun ki sen de şaşarsın Olmaz dedim Martin Dinle beni abla Şimdi yapacağın tek şey bana sabun kutusunun yerini göstermek Ondan sonra seni bu odada görmek istemiyorum Anladın mı görmek istemiyorum dedim Martin Bitmedi söyleyeceklerim Aksi halde gidip Bernard'ı bir temiz döveceğim. Bu fırsatla da bütün kiğime çıkaracağım kendisinden ona göre. Yok sakın ha. Son sözüm şu. Kocanı kurtarmak istiyorsan söylediklerimi yaparsın. Tamam mı? Hı? Tamam mı? Söyle. Cevap ver abla. Aksi halde gidiyorum Bernard'ın yüzünü akşamıya ya. Peki Mert, peki. Dolabın altındaki kutuda sabun. Ocağın üstünde de sıcak su var. Ha, şöyle. Hadi bakalım. İyi geceler sana. İyi geceler dedim. İyi geceler Marti. Evet Bir yardımda bulunabilir miyim Ben doğrusunu isterseniz Doğrusunu isterseniz bu benim ilk kütüphaneye gelişim Evet Şey bir saattir şu rafların arasında dolaşıyorum Buranın şöyle bir planı falan yok mudur Nerede neyi bulabileceğimi anlamam için <gülüyor> Var tabi Size vereyim bir tane Çok iyi olur <gülüyor> Ayrıca ben de yardım edebilirim size Nasıl bir kitap arıyorsunuz Nasıl bir kitap mı arıyorum Şey oh. Yani konusu hakkında bir şey söylerseniz Çabuk buluruz sanırım Bilmem ee, Acaba roman falan gibi bir şey mi Dedim ya bilmiyorum Bu zor işte Ne aradığınızı bilmezseniz Bulmamıza da imkan olmaz oh, Aradığımı biliyorum ben ne aradığımı biliyorum ama hangisinden başlamam gerektiğini seçmek zor. Şimdi anladım. Siz birkaç kitabı birden alıp öyle okumak istiyorsunuz. Birkaçını değil bayım. Hepsini okumak istiyorum. Hepsini. Neredeyse 3 hafta oluyor sizi görmeyeli Bugünü de sayarsanız 19 gün Bayan Rood Daha önce gelirsiniz sanmıştım Şey Doğrusunu isterseniz hep arzuluyordum gelmeye ama Evet Ne zaman gelmek daha doğru olur Onu bulamıyordum bir türlü Yanılmıyorsam istediğiniz zaman arayabileceğinizi söylemiştim size Evet Bayan Rood Söylediniz söylemesini ama Ne yapayım Sıkıldım işte Her neyse Şimdi geldiniz ya Nasıl? Bunları okudunuz mu bari? Kitaplar mı? Ha, okudum tabii İsterseniz birkaç tane daha seçeyim size Yok yok hiç zahmet etmeyin Aa, Yoksa okumaktan vaz mı geçtiniz? <gülüyor> Hayır bayan Rufat Vazgeçmedim Hem artık istesem de vazgeçemem Bu iyi işte Şu iki kitabın bunu size vermiş olması çok güzel bir şey Hangi iki kitap? Bunlar işte Benden aldıklarınız Aa, Bunlar mı? Ah Yoksa okumadınız mı Bay <gülüyor> Okudum Bayan Ruth, okudum Hem yalnız onlar değil Şöyle kalıncalarından dört tane daha koyun onların üstüne Çok iyi Bay Gerçekten sevindim buna Ne var ki aslında sevinilecek bir tarafı yok bunun Neden? Bir şey anladığım yoktu ondan Fakat bu... Sabahlara kadar oku Allah oku Bir de bakıyorum hiçbir şey yok kafamda Kaç defa duvarlara fırlattım kitapları Acaba... Çok mu ağır konuları seçtiniz okumak için? Yok canım bende iş yok Hepsi bu man kafanın biriymiş Hiç de değil Size bir şey söyleyeyim mi bayan Ruth Ben bazı kelimeleri dahi anlayamıyorum Hiç duymamışım daha önceden Hiç. Ama bu herkes olan bir şeydir bayıydın Herkesin lisanında bilmediği kelimeler olabilir Peh. Bir sayfada 10-15 tane olmaz herhalde Bu biraz da okuduğunuz kitaba bağlı Yoo. Onun da üstesinden geleceğim Bir sözlük aldım kendime Heh. Nah. Bu kalınlıkta kocaman bir şey şey, arada sırada kullandığınız kelimeleri Düzeltmemi istemiştiniz değil mi oh, Elbette hem arada sırada değil her zaman yapın bunu Peki az önce Nah bu kalınlıkta dediniz Sözlük için Doğru söylüyorum o kadar var kalınlığı <gülüyor> Doğru olduğuna şüphem yok bayiğidin Sadece o nah sözcüğü hoş gelmiyor kulağa Kunu unut verin gitsin Hiç kullanmayın konuşurken <gülüyor> Madem iyi bir şey değil unuturum tabi Evet ne diyorduk Sözlük almıştınız değil mi hı hı. Sanıyorum bilmediğiniz kelimeler için Hep bir faydası olur Benim gibi kalın kafalı için hayır Deftere yazdığım halde ikinci sefer Karşılaşınca bir de bakıyorum ki unutmuşum Hadi yeniden ara bol Ezberlemek için on defa tekrarla of, Bazen çatlayacak gibi oluyorum Gayet iyi anlıyorum sizi Pek kolay olmayacak tabi Ne var ki Siz bunu yeneceğinize inanıyorsunuz Önemli olan bu aslında Elbette yapacağım Sakın övünüyorum sanmayayım bayan Ruth Fakat beraber yaşadığım insanlardan Farklıyım ben Onlardan daha iyiyim demek istemiyorum Ama ama her zaman elime geçen her şeyi Okuma hoşuma giderdi benim Anlıyorum Buraya sizin eve ilk geldiğimde Bazı kitaplarda okuduklarımı gördüm Sizin annenizde gördüm bunları Şu evde sizin içinize çektiğiniz Hava bile başka Aslında aramızda hiçbir fark yok bay yiğidin Öyle söylemeyin ne olur Nasıl yok benim havamda sadece sarhoşluk, ev kirası derdi, kavga karışıktı Siz bunları bilmezsiniz hiç Zamanla siz de unutacaksınız Yani demek istemiyorum ki hayatta ağır işlerden, sarhoşluktan başka şeyler de var Ben onları bulmak istiyorum Kendime sizin gibi olmak için yol açmam gerek Bir şey istemek, elde etmeye yaklaşmak demektir Gerçekten istemeye kastediyorum tabii Biliyorum, zor olacak bu ama zorlukta kimse yarışamaz benimle Gece gündüz çalışırım e, Şeyi soracaktım size Sözünü ettiğiniz diğer kitapları Nereden aldınız onları? Şehir kütüphanesinden Memuruyla ahbab oldum İstediğim kadar kitabı veriyor bana Desenize sizi sevmiş adam Eğer o olmasaydı hala sizi görmeye gelemezdi Nasıl yani? Ona sordum ...yeni tanıdığı bir genç kızı... ...bir daha görmek için ne yapması gerektiğini... ...anlattı <gülüyor> bana. <gülüyor> e? En doğrusu önceden telefon etmekmiş. Ve siz de bu sabah telefon edebildiniz. Öyle değil mi? Doğrusu öyle tabii. Bakın Bay Yedin... ...istediğiniz zaman beni görmeye gelin. Öyle telefon etmenize falan da lüzum yok. Özellikle akşam saatlerinde hep evdeyim. Ya ama... böyle de koş değil herhalde. Nasıl? Şey yani... Böyle anneniz ve Arthur evde yokken demek istedim. Biz arkadaşız Bayiğin. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz buraya. Üstelik sizi bize tanıştıran da abiyim Arthur. Hiç çekinmenize lüzum yok. Öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Tabii. Demek beni arkadaş olarak görüyorsunuz. Oysa ben. Evet. Pek size arkadaş olacak gibi birisi değilim aslında. Neden? Şey mesela. Sizin nezaketliğinizle benimki arasında... Bakın, düzeltecek bir kelime daha bulduk Yine yanlış bir şey mi söyledim? Evet, sizin nezaketliğiniz dediniz, oysa... Nezaketiniz demeliydim, değil mi? Evet Ne olur açık söyleyin, böyle düzelttikçe bana gücenmiyorsunuz, değil mi? Yok, yo, hayır, hayır, başkasından olacağına sizden daha iyi öğrenirim ben Hem hoşuma gidiyor böylesi Peki, o halde... Yalnız bir şey soracağım size... E, nedir? Siz de benim değişmemi istiyorsunuz... ...hem de en az benim kadar... İstiyorum tabi... Peki... Peki ama niçin istiyorsunuz bunu? Şey... Bilmem... Size çay getireyim... Tam zamanı çayın. <Gülüyor> Ne dedin Rose Çok değişiyor dedin değil mi Gerçekten öyle anne İlk gördüğümüz Martin'i idanlar şimdiki arasında çok farklar var Eminim sen de sezdin bunu Neyi Martin'deki değişikliği diyorum <gülüyor> Evet özellikle kravat takışında belli oluyor bu Sen ne dersen de Ben onu çok farklı buluyorum Büyük bir hızla ilerliyor hem de e, insana senin gibi bir öğretmeni olunca Hızla ilerler tabi Şaka bir yana ona birçok konuda faydalı olmuyor değilim Peki Ru, ne olacak bunun sonu Neyin sonu anne anlayamadım Yani bu adama nereye kadar getireceksin Bu kadar çabalayışınla ne vereceksin ona Bilmem ama Belki de çok şey anne Zaten benden edinebilecekleri yetmez ki ona Doymak bilmeyen bir hali var Oldu mu olası böylesin sen Nasıl yani? İnandığın şeyden dönmezsin bir türlü İnatçı desene şuna anne Artur, geldin demek Geldim anneciğim, geldim evet. ve epeydir sizi dinliyorum Kapıyı açık bulunca şu ikinci hanım ne konuşurlar acaba diye durup dinledim sizi İyi akşamlar Ruth, nasılsın bakalım? İyiyim Artur, ya sen? Bildiğin gibi Yanılmıyorsam Martin'den söz ediyordunuz anne Öyle yavrum neden o adamdan konuşurken Senin kardeşini anlaşmak kabile olamıyor Anne benle Anlaşamazsın tabi Unuttun mu Martin'i ilk getirdiğim gün nasıl kızmıştı bana Kızmıştım tabi Çünkü sen onu bizi eğlendirmek için getirmiştin İyi ama yavrum Abinin onunla arkadaş olacağını da düşünemezsin herhalde Ben değil ama Ruth baya arkadaş olmuş anne Hı? <gülüyor> Sadece yardım ediyorum ona Hepsi bu Öyle ya bir nevi öğretmenlik stajı seninki hiç de fena değil aslında Ruta her şeyi büyük bir hızla öğreniyormuş Onun yaşına kadar boş kalmış bir beyni doldurmak Pek zor olmaz sanırım Ancak kapasitesi ne olacak Nasıl yani Demek istiyorum ki bir yere geldik de artık Hiçbir şey girmez kafasına O noktayı çatlasa aşamaz takılır kalır orada Yani bu nedenle de onunla uğraşmaya değmez hiç Sizin söyledikleriniz normal Hatta normalin altındaki insanlar için Oysa Martin Bir dahi keşfedilmemiş bir maden sana bir şey söyleyeyim Arthur. Onunla meşgul olmak hoşuma gidiyor Sonuç senin dediğin gibi çıkacak da olsa hoşuma gidiyor Bir insana yardım etmenin zevkini duyuyorum Benim için de önemli olan bu Sevgili Ruth Canım kızım benim Bu çabalarını gerçekten yararlı olacak bir yere ver O zaman ben de abin de seninle beraberiz Ama bu Evet anne Bu Bu vahşi bir yaratık onu düzelteceğim diye uğraşman da Dinle beni anne Her şeyden önce Martin bir vahşi değil Sonra Ruth, Bir sokak serserisini bu denli savunman hoşuma gitmiyor Yanılmıyorsam altı ay önce bir sokak kavgasına katılmıştın Arthur. Evet evet ama Seni bu kavgadan kurtaran da o serseri dediğin adam Her neyse çocuklar her neyse Kapatalım bu konuyu artık Zaten öyle olacak anne Ben odama gidiyorum Keşke hiç getirmeseydin bu adamı evimize Niye anne Ruth'un bu denli üstüne düşüşü canımı sıkılıyor Bana kalırsa endişen çok yersiz anneciğim Yersiz mi? Görmüyor musun Arthur? Laf söyletmiyor ona Senin aklından geçenleri çok iyi anlıyorum Ne var ki bunlar olacak şeyler değil E peki ama Dinle benim Rutun nasıl bir kız olduğunu sen daha iyi bilirsin Onun için bu adam bir yenilik anne Garip bir kişi Başka bir şey değil E ne olursa olsun Sevmedim ben bu yeniliği ...Martin'i vahşi bulduğunu söylüyordun değil mi? Öyle tabii Evrot içinde önemli olan bu işte anne Onun gibi bir adamı adeta kuzulaşmış halde görmek hoşuna gidiyor Bunu kendisinin yaptığını bilerek de gururlanıyor tabii Yani? E, Yanisi şu anneciğim Her insandaki yabaniyi ehlileştirme güdüsü bu Sonra Martin'de büyük bir değişme olduğunda kabul etmemiz gerek tabii Bunun on değil yüz misi değişmiş olsa... ...Ruth'la onu bir arada düşünemem Arthur Zaten böyle bir şey düşünmen için sebep de yok anneciğim E ne diye değişmesinden söz ediyor o halde? E Rut'un bu değişmede... ...kendi payını gördükçe hoşlandığını söylemek istiyorum o kadar Biliyor musun Arthur? Siz küçükken... ...büyüdüğünüzde rahat edeceğimi sanırdım Oysa hiç bitmiyor derdiniz İyi akşamlar abla İyi akşamlar Martin hoş geldin Biliyor musun sen Sen dünyanın en tatlı kadınısın ah. ha? Haberin var mıydı bundan <gülüyor> Ne o? Ne güldün öyle Bana dünyanın en tatlı kadını dedin de ona güldüm Martin. E, Değil misin yani Bilmem belki daha tatlıları vardır diye düşündüm de Sen yok musun sen <gülüyor> Rotokast ediyorsun değil mi <gülüyor> Öyle tabi onu göreli beri yani şöyle böyle 6 aylık bir zamandır çok değiştin sen. Bir okumadır tutturdun Oysa ben istesem benim için bir satırı bile okumazdın. Kıskançlık ha? Hiç de i̇şte değil. Canım ablam benim. Onun gibisi senin kardeşinin yüzüne bile bakmaz aslında. Ah nedenmiş o? Aslan gibi bir erkeksin sen. <gülüyor> yüzüne bakmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ruh bende olan değişmeden hoşlanıyor. Bana verebildiklerini seviyor o. Oysa ben Evet sen Ben ondan hoşlandığım için Onun da benden hoşlanmasını istediğim için değişmeye çalışıyorum <gülüyor> Pek anlayamadım galiba Martin Biraz, biraz karışık gibi geldi söylediklerin <gülüyor> bana En iyisi ablacığım. Sen bırak bunları da Benim için dünyanın en tatlı kadını olduğunu kabul et <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> peki, peki öyle olsun bakalım Ruth benden sonra geliyor demek Anlaşıldı Senin elinden kurtuluş yok En iyisi açıkça söylemek onu seviyorum abla İşte bu hiç iyi değil Martin Ama kendisine söylemiş değilim bunu Sen istediğin kadar söyleme Martin Anlar mutlak anlar Neticede o da kadın değil mi? Sezecektir elbet Diyelim ki sezdin ne olur Hı? Söylesene ne olur Onlarla bizim aramızdaki fark çok büyük Martin Sen de biliyorsun bunu Anladık biliyorum Hepsini biliyorum ama peki ne var bunda? Bu farkı onun ağzından duymak ister misin Martin? Elle tutulur bir şey olsa Elle tutulur bir şey olsa Parça parça edeceğim bu farkı yok edeceğim Yok edeceğim <Gülüyor> Bu akşam oldukça geç kaldım galiba Neden? Neden? Yemek zamanı geçeli bir hayli oldu bayan Olsun Rude. ne önemi var Doğrusun isterseniz bence hiçbir önemi yok Ancak evet. e, yanılmıyorsam Anneniz içeride bekliyor sizi Yemek odanızda Hiç önemi yok Sizinle konuşmak daha hoşuma gidiyor Yemeği nasıl olsa yerim Çok teşekkür ederim Bayan Rude Bu gelişim işte vakitli değil aslında Ne var ki size veda etmek için geldim Anlayamadım Şey denize çıkacağım da Denize mi? Peki ama neden Birçok sebepleri var Nasıl sebepler Her şeyden önce para kazanmam gerek Sonra Şart mı denize çıkmak Karada çalışıp kazanamaz mısınız o parayı Şart değil tabi Liman işçiliği de yapabilirim O da fena para getirmez Ancak ben şöyle Şöyle bir de kendi kafamı dinleyeyim istiyorum Anlıyorum Denize alışmış bir insansınız siz en rahat edebileceğiniz yer yine orası O da doğru Oysa ben kitapların size her şeyi verebileceğini sanmıştım <gülüyor> Yanıma birçok kitap alacağım zaten Ancak ilerisi içinde paraya ihtiyacım var Ben size biraz borç versem Zamanla ödersiniz bana Bu hiç olmaz işte En sıkışık zamanımda bile kadınlardan para almadım ben <gülüyor> ee, Şey yani demek istiyorum ki ben En iyisi önemi yok Bay Martin Hem size bir şey söyleyeyim mi bu işin en hoşuma gidecek tarafı da şu kravattan kurtulmak olacak Peki e, Ya dönüşünüz Çok sürer mi bu denizde kalmak Şimdiden bir şey söyleyemem Ama herhalde bir yıl filan Bu sürede benim için yeter zaten Bir yıl mı oh, Çok uzun Eğer izin verirseniz size kart atarım Elbette çok memnun olurum Herhalde Arthur'u göremeden gideceğim Kendisine selamımı söylerseniz diyeyim Tabii söylerim o da üzülecek sizi göremediğini eh, Artık ben... ah, e, Anneme haber vereyim eh, Hiç zahmet etmeyin ne olur Sadece uzun bir süre için gittiğimi söyleyin yeter Peki Bay Martin Nasıl isterseniz Sizden bir isteğim var Yaparsınız değil mi Nedir Artık bu Bay sözünü kaldırın ne olur Aslında hiç alışık değilim işitmeye Sadece Martin deyin bana Peki Martin <gülüyor> Oldu işte en güzeli bu Siz de bana Ruth deyin Yalnız Ruth Ruth Dediğiniz gibi böylesi daha candan Daha samimi ha, Size birkaç kitap verecektim Biliyor musunuz Sizin gibi olabilmek çok iyi ee, Nasıl yani Şey, Hiç kimseye bir bağlılığınız yok Gönlünüzü esince denize çıkabiliyorsunuz Hem de epey uzun bir süre için Bir yıl uzun bir süre mi Ruth Bence öyle Kitaplar bunlar işte Boş zamanlarınızda okursunuz onları Çok teşekkür ederim Artık kalksam iyi olacak Biraz daha Hiç olmazsa beş dakika daha oturun Hem ne zaman yola çıkacağınızı Ve nerelere gideceğinizi anlatmadınız henüz ee, Salı sabahı saat dörtte Önce Avustralya'ya Orada yükümüzü boşaltacağız Gerisi alacağımız diğer işlere bağlı Genel olarak doğuda geçecek zamanımız. Önceden gördüğüm yerler olduğundan benim için çok hoş değil aslında. Öf be. Bir de bu Pasifik için sakin deniz derler. Neresi sakin onun Köprüsünden üstünden eline kadar sucuk gibi oldun mu? İlk çıkışın mı? He. Eh, anlamadım. Denize diyorum. Denize ilk çıkışın mı? Denize mi? Hı -hı. Pek hoşuna gitmişe benzemiyor da. Ne diyorsun sen be? İki yıldır deniz çiğniyorum ben anladın mı? İki yıldır. Anlamıştım zaten. Pek acemisin henüz. Dikkat et tepem atıyor ha. Bak dostum Daha aylarca şu kamerayı paylaşacağız seninle Eğer ambarda yatmak istemiyorsan Benimle iyi geçinmeye çalış Bak hele şunu Demek beni gözün kesti senin he Hiç şüphen olmasın ahbap Hem öyle kesti ki o külbastı kulaklarını koparıp eline verebilirim Sözlerine dikkat et Martin Dikkat et Aksi halde o deli saçması kitaplarını kafanda parçalayacağım Anlaşılan sen yalnız kulaklarından değil Yüzünün şeklinden de pek hoşlanmıyorsun El sardık da kes. Karışmam yoksa! Dinle beni! Kitaplarıma dokunmaya kalkarsan, anan görse tanınmayacak hale sokarım seni! Sen ne sanıyorsun kendini be? He? Ne sanıyorsun? Al işte! Al bakalım! Bırak onları! Al işte! Bırak onları diyorum sana! Bırak onu. diyorum eğer istiyorsan bir daha dene bunu. Öldürürüm seni, öldürürüm, anladın mı? Söyle, anladın mı? Anladım, anladım, anladım. Bırak kulumu. Domuz gibisin. Sen de pek fena sayılmazsın. Bana bak, kaldır o kitapları yerden. Sana söylüyorum, kaldır onları. Bundan sonra bir şartla elini sürebilirsin onlara. İstemem, istemem lanet Yalnız bir şartla, insan gibi okumak için, anladın mı? Daha doğrusu okuyup da biraz daha insanlaşabilmek için. Alo Buyurunuz efendim Evet Ne Martin Martin sen Döndün demek Çok sevindim Çok tabi Ne dedin Buraya mı Ne zaman istersen Tabi Martin Çabuk ama çok çabuk Bekliyorum Anne Anne Martin gelmiş Martin Aslına bakarsanız hiç beklemiyordum sizi Hatlasınız. Son bir iki ay içinde size hiç yazamadım Biliyor musunuz Hiç de az değil geçen zaman Tam tam sekiz ay oldu Eğer Hong Kong'da gemimi değiştirmeseydim Pek dönemezdim herhalde Sanırım istediğiniz parayı da biriktirdiniz Bay Martin Doğrusu şimdiki durumum pek fena sayılmaz Herhalde uzun süre denize çıkmadan Ve sadece okuyarak vakit geçirebilirim Peki bu sekiz ay nasıl geçti Okuyabildiniz mi bari Oldukça Size nasıl geliyor ee, Dilimi biraz daha düzeltebilmiş miyim bari Elbette Siz her şeyde büyük bir hızla ilerliyorsunuz Bu iyi işte Eğer öyleyse her istediğimde çabucak benim olacak demektir Çok şeyler mi istiyorsunuz Bay Mertin ee, Ben, ben? <gülüyor> ya Ama bazı istediklerim var tabi Bunların ne olduğunu sorsam Kızar mısınız <gülüyor> Yok canım niye kızacakmış Hemen söyleyeyim size ee, İlk isteğim e... Sizin telefondaki gibi olmanızı istiyorum Anlayamadım Bu sabah telefon ettiğimde bana sen diye hitap etmiştiniz Bilseniz nasıl hoşuma gitmişti bu Sen mi dedim Hiç hatırlayamıyorum Evet evet Dedim ya bu benim çok hoşuma gitmişti Ve hep öyle konuşun istiyorum Peki Martin Ama ben de aynı şeyi isterim Artık aramızda siz diye bir sözlük olmasın ee, Yalnız bu benim için pek iyi değil sanırım Neden Martin Henüz doğru dürüst konuşamadığım meydanda Bir de böyle serbestleşiverirsem ee? Ne bileyim işte sanki, sanki bir şeyler fark edermiş gibi geliyor bana Aslında benim için böylesi daha kolay ama Bunun üzerinde daha fazla durmak yersiz Şimdi sen anlat bakalım Nasıl oldu da gemini değiştirip erken dönebildin ee, Her şeyden önce Sekizinci aydan sonrasını Çekemeyeceğimi anlamıştım Hong Kong'a son gelişimizde Amerika'ya dönecek bir başka gemiye tayfa arandığını öğrendim Bizim kaptanı kandırmak hiç de zor olmadı O zaman gemiye aldım Ömürsün Gertrude <gülüyor> bu iş sizin bir şeyler olacağını mı sanıyorsun ha? Ondan adam olur mu be Hiçbir işe yaramaz o Hiçbir işe Yarar veya yaramaz Sana hiçbir zararı yok onun Parasını verip oturuyor şurada Çok doğru söyledin karıcığım Oturuyor Sadece oturuyor Heh. Hem de iki aydır oturuyor Sekiz ay denizlerde dolaştı Bernard kolay değil Sekiz ay bu Hem cebinde parası olduktan sonra iki ay değil on ay oturur isterse Heh. Ne yaparsa yapsın Sanki umurumda mıydı benim bana alacağım parayı düşünürüm Gerisi vız gelir bana O halde kes sesini ve otur sende Sonra şunu da unutma ki Sana verdiği para ile nerede olsa bir oda bulur o Ya öyle mi? Sabahlara kadar yaptığı elektrinin ücretini Almadım diye mi söylüyorsun bunu? Ama bundan sonra onu da alacağım İyi akşamlar Bernal Biz de şimdi senden konuşuyorduk Martin İyi akşamlar dedim Bernal sana kaç defadır söyledim bana deme diye Arkadaşım değilim ben Eniştenim Kardeşinin kocası anladın mı Ne adamsın sen be Bir kere de iyi olmayı denesen Bak bakalım ne olacak ha? Belki de hoşuna gider Kötü olan sensin Geldin geleli ne iş yaptığını söylesene bana ha? Ne iş yaptın Erkek çalışır be Ona bak susacak mısın yoksa susturayım Mahtım, seni Martım rica ederim yeter artık Zaten gidiyorum hala Şunları postaya verip biraz da dolaşacağım Hoşça kal. Güle güle Martin güle güle Yine bir takım acayip işler döndürüyor bu herif Onu da nereden çıkardın Bernard Neydi o elindekiler Zarfları mı söylüyorsun Ne bileyim ben Canım postaya vereceğini söylediği şeyler ha, işte Bazı gazetelere yazı gönderiyor Herhalde onlardan olacak Yazı mı gönderiyor Gazetelere yani bu Evet çarşambadan beri devamlı olarak yazıyor ee? Ne eyesi canım Yazdıklarını da gönderiyor işte <gülüyor> <gülüyor> Uzum, ne oluyor sana Bana bak Getrug Bu oğlan deli Zır deli bu Ama sen de aynı derecede sapsın. Hem de kocaman bir <gülüyor> Ya o hangi gazete basar bunun yazları ben Hangi gazete basar <gülüyor> Yine bir şey yok değil mi abla? Yok Martin, az önce baktım kutuya Ama belki öğleden sonraki postadan bir şey çıkar Hiç sanmıyorum Belki de okumadan yırtıp atıyorlar hepsini Ama hepsi de ne kadar güzeldi yazılarının Hele o son hikaye <Gülüyor> Deli bu erif Gerdür deli. Ya hiç akıl yok mu sende? Hangi gazete basar bunun yazdığını be? Hangi gazete? Hiçin <gülüyor> daha önce hiç bahsetmedim bundan. İstedim ki bir gazete olsun bassın da sana sürpriz yapayım ama olmadı işte. Basmadı hiçbiri. Martin, <gülüyor> gücenme ama bu iş için oldukça erken sanırım. Hangi iş? Yazı yazman. Biraz acele ettin gibi geliyor bana Niye acele olsun Arthur? İçimden yazmak gelirse bunun erkeni geçiyor olur mu Fakat yazmak için Çok okumak lazım Martin Çok çok okumak lazım Evet evet O söyleyemeyecek herhalde Ama ben anlatayım dostum ben anlatayım sana Çok okuyan her insan Bir noktaya gelince yazmak ister Çok tabi bir şey bu İnsan aldıkça aldıkça öyle bir hale geliyor ki artık vereyim istiyor Eee o halde e, Fakat sen bilmem ki nasıl anlatayım bence bunun için çok erken daha Anlıyorum Açık konuşalım Martin şunun şurasında iki yıldır doğru şeyler okumaya başladın Yani henüz verecek kadar bir şey almadım değil mi? Onu demek istiyorsunuz Yalnız şunu bil ki ben okumaya başlayalı iki yıldan epey fazla oldu Artur Yok canım biz tanışalı Tanışalı iki yıl oldu olmasına orası doğru Ama bu iki yılın gecelerini düşünün Herkesin uyuduğu saatlerde ben okuyordum Artur Hala da okuyorum Biliyorum biliyorum aslında haklı olan sizsiniz Benimki basit bir özentiden ileri gitmeyecek belki de Daha fazla okursun Martin Birkaç yıl sonra da yazmaya başlarsın O zaman daha da güçlü olursun yazmak için Ben artık gideyim Dükkanlar kapanmadan o baş belasını da geri vereyim Neymiş o baş belası? <gülüyor> Dakilo makinası Yazılarım için kiralamıştım Boşu boşuna para vermenin hiçbir gereği yok aslında Hadi iyi akşamlar Şey cumartesi geleceksin değil mi Martin? Konferansa gitmek için değil mi? Hı -hı. Geleceğim Ruth Geleceğim <gülüyor> Aklını kaçırmış bu. Aklını kaçırmış. <gülüyor> Kuzum ne sanıyor kendisini? Bayağı da ümitlenmiş. <gülüyor> ay ay, ay kadar güç tuttum kendim Az kalsın onun yanında basacaktım kahkahayı. <gülüyor> Biliyor musun? Bugün bir hayli şıksın Martin. Ben Bu elbise var ya, bu. Bu benim ilk ısmarlama elbisem, Rod. Tam 3 defa provaya gittim bunun için. O provalarda öyle can sıkıcı şey ki. Ne olursa olsun Martin, hoşuma gidiyor seni böyle görmek. Bana kalırsa hoşuna giden ben değilim, Rod. Ben de istediğin şeyleri görmek. Anlamadım. İki yıl önce nasıl bir adamdım biliyorsun. Oysa şimdi oldukça farklıyım öyle değil mi? Hem de bir hayli Bütün bunları sen yaptın Ruth Değişmemin tek nedeni sensin Bunu kabul etmiyorum Martin Sen kendi arzunla kendi gücünle yapıyorsun hepsini Peki bu gücü nereden alıyorum acaba? Hı? Hiç onu düşündün mü? <Gülüyor> otobüse binmediğimiz iyi oldu değil mi? Hava çok güzelmiş Bana kalsa hava yağmurlu da olsa otobüse binmem Sen yorulacaksın diye teklif etmiştim İyi akşamlar ha, Şey ne diyecektim ee... Hoş bir kızdı Efendim Hoş bir kızdı dedim Kim Az önce selam verdiğim. Ha O mu bilmem e, Hoştur belki de Karşıya geçelim mi Martin Senin ne sevgilinim ne de nişanlım. Böyle telaşa kapılman yersiz Telaş mı dedim Yo. Niye telaşa kapılayım <gülüyor> Martin Efendim Herhalde epey kız arkadaşım vardır senin. Ruud. Evet. Biz bir konferansa gidiyoruz değil mi? Sanırım ki öyle. Konusu nedir? Bilmem. Peki kim verecek bu konferansı? Bilmem. Peki biz ne maksatla çıktık evden? Konferansa gitmek için tabi. Bundan emin misin ruhut? Bilmem. Hı. <gülüyor> Hiç de hoş bir şey değildi bu yaptığın ruh Onunla konferansa gitmemde hiçbir kötülük görmüyorum anne Ailemizi tanıyanlardan birinin Seni bu vahşiyle görmesinin Hiç önemi yok demek Çok rica ederim ona vahşi deme anne Tanıdığımız birçok kibar görünenlerden Daha iyi bir insan o Sonra onunla gitmemi istemiyorsan Neden daha önce söylemedin bana İstedim ki bunu kendin göresin Bence hiç de kötü bir şey yok ortada Sadece onun kültürüne yardım ediyorum ha, o kadar Kültürüne yardım bu adamın neden kültüre ihtiyacı var acaba? Hiç düşündün mü bunu? Kuzum neler söylüyorsun anne kültüre ihtiyacın nedeni olur mu hiç? Dinle beni Ruth Abinin söylediğine göre yazmaya başlamış Martin Bir özenti sadece Bir özenti ama sağlam bir özenti Pek anlayamadım galiba Yoksa onun yazdıklarının kabul edilebileceğini mi sanıyorsun? O kadar da saf değilim kızım Martin'in bir şey olacağını ümit etsem Endişelerim ortadan kalkardı O halde onu bu türlü denemelere götüren nedir Hiç düşündün mü Ne bileyim ben anne Yavrum çok gençsin Bazı şeyleri ben senden daha iyi görürüm Elbette Martin'in tek amacı var Rose. Seninle arasındaki mesafeyi kapamak Çünkü Çünkü Seviyor seni Böyle bir şey olmaz anne Olmasın yavrum olmasın canım kızım Zira ne yapsa ne etse seviyene gelemez benim senden tek isteğim, ona karşı zayıf olma. Zayıf olma. Geldim Mart'in Ne biçim Güç açtım sokak kapısını Dönmüyor bir türlü Dönmüyor Mart'in Sarhoşsun sen Diyelim Ama yaptın Gertrude Sarhoş olan böyle dimdik durabilir mi hiç? Sadece kapıyı açamamış çocuk Neredeyse yıkılacaksın be Şu haline bak Sana izin verirsen bana hitap edebilirsin Merna Hı? O yüzden de vermiyorum Kapa çeneni Otur Martin otur şöyle de sana bir kahve yapayım evet. Niye içtin bu kadar İstemem kahve filan istemem ben Yine eskiye dendim deme. Kapa çeneni dedim Ne olur başlamayın yine Abla Evet Martin Hikayedir aydır basılmadı Her sabah belki bugün diyorum Yok Ertesi gün Yo, sen deli misin be he? Sen nesin ki senin yazdığını basın diye? Bana bak bana Böyle gidersen sonunda tırmağına niye girersin he? Ben ben <gülüyor> Beğendim işte doğru Dosdoğru bir laf Ben neyim ki <gülüyor> be. Bazen iyi konuşuyorsun ha ben neyim ha? Ben neyim ha? <gülüyor> Söylesine benneyim. Ben neyim ha? Martin. Söylesine. Hadi canım git yat artık. <gülüyor> Epey fazla içmişsin. Bana bak yat Söyle bu herife bir daha böyle gelmesin eve. Ağır değil burası i̇ki, i̇ki yıldır ağzına içki koymuyordu Bernard Sen de biliyorsun Onun gibisi iskiyi bırakabilir mi sanıyorsun Nesin sen be Nesin söylesene Nesin? Hmm, Yine başladı yine başladı Deli olacağım be Git bak şu herife Söyle susun artık susun Bir dakika Bernard bir dakika ne oldu Söylesene Biraz bunu tereddüm ha? Amma da güzel ettin ha? Ha, Söylesene Aynada kendisiyle konuşuyor Berna. Yakında oynatır bu. Ay, gösterin ben! Göstersin, göstersin neyim var da? Neyim var da, <gülüyor> Güzel yaratmak istedim, göstersin neydi güzelliği? Tanrım, Tanrım, Tanrım sabır ver bana, sabır. Zavallı Martin. Göstersin, Neymiş güzellik ha? Senin yarasın sen! Senin yarasın sen! Bak kafalı! başka kafalı! Sen! Sen! Bak <gülüyor> ah. kırdı. kırdı! Öldüreceğim bu arka, öldüreceğim. Bu arada grup parçalamışım aynıyı Ellerinle tabi Herhalde Ne herhaldesi Martin Aksi halde iki elinde böyle sargılı olmazdı sanırım Ruth Ne olur bundan bahsetmeyelim artık Peki ama ne vardı bütün bunları yapacak Çok rica ediyorum ne olur Ruth Oldu bir kere unutalım artık Çok kanadı mı Anlamadım Ellerini diyorum Çok kanadı mı kesilince Yok canım hiç kanamadı Niye sardın o halde Şey Yani biraz kanadı demek istedim Azıcık Peki ama neden Martin Neden yaptın bunu evet. Bir el kesilmesi bu kadar önemli değil sanırım Seni sıkıyorum değil mi Hiç de değil Senden sıkılmam ben Ne var ki evet. of, Dinle beni Nasıl okuduğumu biliyorsun İki yıldır devam ediyor bu Bir ara içimden yazmak geldi Denedim bir şeyler yapabildiğimi de sandım Oysa ben bu işin başında bile değilmişim henüz İyi ama yazmak bambaşka bir şey Martin Herkes yapamaz bunu Peki sen denedin mi hiç? Niye? Yazı yazmayı mı? Evet Yok denemedim Az önce de söyledim Martin Bunu herkes yapamaz zaten Kabul ediyorum Ruth Doğru söylüyorsun Herkes yapamaz Ben de yaptım veya yapacağım demiyorum aslında e, O halde Yapmak istiyordum Ruth İstiyordum hepsi bu kadar oh, Ne güzel okumayı vermiştim kendine Merak etme Yine aynı hızla okuyorum Yazmak için çabaladığım zaman da okumayı bırakmamıştım zaten Belki ileride yazabilirsin oh, Bu konuda biraz acele ettim değil mi? Aldırma Rod Bir özentiydi o Geldi ve geçti Bu sırada biraz zayıfladın Martin Farkındasın herhalde. Yok canım gayet iyi hissediyorum kendimi. Geceleri ne kadar uyuyorsun? Ee, şey bazen üç, bazen dört saat. Her gece mi? Heh, öyle tabii. Oh, çok fazla değil. Mi? Hangisi çok olan? Okumak mı, uyumak mı? Bırak şakayı şimdi. Gerçekten iyi değil uykusuzluk. Benim için başka çare yok Rod. Mecburum böyle yapmaya. Anlıyorum anlıyorum. Bir kere başladın artık bırakmak istemiyorsun tabii. Çok şey var Rod. Çok şey var öğrenmem gereken Aslına bakarsan bu hiçbir zaman bitmeyecek Martin Her gün öğrenebilecek yeni şeyler bulacaksın Onları öğrenirken daha da başkaları çıkacak karşına Bu hep böyle gidecek Doğru tabi Ancak bu hoşuma gidiyor benim Tek sıkıntım zaman Günler o kadar kısa ki Yetmiyor ruhu. Hiç yetmiyor hem de Sana biraz İş arıyorsun galiba Arıyorum ne olacak ee, Biraz evvel iş bulma kurumundan çıkarken gördüm seni Evet Bana göre bir iş olmadığını söylediler eh, Sen bakma onlara Ben de yanımda çalışacak bir adam istedim Aynı şekilde atlattılar beni de Şey Ne iş yaparsın sen Ben mi Her işi yaparım her türlü ağır işi Güzel Benimle çalışmak ister misin? Ne iş yapacağız? Eğer anlaşırsak iyi para da var bu işte Hele ne yapacağımızı söyle bakalım da ona göre Ot Springs otelini biliyor musun? Evet İşte o otelin çamaşırhanesinde çalışacaksın Ne dedin? Çamaşırhane mi? Evet ufak bir şey ama işi çok oluyor Yani orada çamaşır mı yıkayacağım ben? Yalnız yıkama değil Ütü de Ama bunlar için makineler var tabi ne diyeyim bilmem ki Daha önce hiç böyle bir işte çalışmadım Ben öğreteceğim sana Eğer istersen tabi Parası ne bunun İkimiz için 100 dolar veriyorlar Ben usta olduğum için 60 dolar alıyorum 40 da bana kalacak öyle mi Bu söylediğim işi bilen birisi için Başlangıçta senin yapman gereken birçok işi ben yapacağım Acemisin çünkü 30 dolar veririm sana Ne dersin 70'i senin 30'u benim oluyor öyle mi? Ee, kendi payına düşen işi yapmaya başladığında onu 40'a çıkarırız Aa, Bak unutuyordum yemekler otelden bedava tabii bir de şöyle ufak bir odan olacak Bana bak arkadaş sen benimle alay etmiyorsun ya <gülüyor> Hoşuna gitti bakıyorum he? demek anlaştık Evet evet tamam bu iş yalnız sana bir şey soracağım ee, biraz avans verebilir misin? Avans mı? Hı. Daha işe başlamadan para istiyorsun yani. Buna mecbur olmasam işe aramazdım. Pansiyon kirasını ödeyince metaliksiz kalacağım. Pansiyon mu dedin? Ha, boş ver canım. Daki vergisi. Yapamam. Hey, sen biraz fazla namuslusun galiba. Yapamam çünkü borcum kız kardeşime. He? Kız kardeşine mi? Onun evinde mi oturuyorsun? Evet. Yani kira ile oturuyorsun. Kocasına veriyorum kirayı. Evet Aslına bakarsan bende de pek para yok Daha doğrusu var da vermek istemiyorum Herhalde bana güvenmediğinden Saçmalama Öyle bir şey olsa seni işe almak için bu kadar ısrar eder miydim? O halde Bütün hafta deli gibi çalıştım Tek izinli günüm bu e Şimdi de sen çıkmış Kusura bakma ama başka çarem de yok Her neyse Başka birisini bulursun nasıl olsa Dur bakalım dur Dur Biraz da uysuz bir şeysin galiba Söylesene kaç para yeter sana Şey Getireceğim eşyaların filan da var Şöyle bir on dolar işimi görür Ne yapalım Hı? Üç 2 de bu beş Beş de bu on Al bakalım Teşekkür ederim ha, Meraklanma en kısa zamanda öderim bunu Anladık anladık ödeyeceksin tabi ee, Yarın akşam saat yediden önce otelde ol Çamaşırhanın arka taraftadır. Akşama kalmam. Öğleden sonra oradayım. Nasıl istersen. Hadi, şimdilik koş kal. Güle güle. Hey! He. Adın neydi senin? Edin. Martin Edin. Ya seninki? Jo Adam Buna mecburdum abla Param kalmadı Hiçbir gemide de iş bulamadım Daha başka türlü bir şey bulabilirdim Martin Gündüzleri gider akşamları yine buraya gelirdi Yok abla böylesi daha iyi Bu sefer de değişik bir iş yapacağım Özellikle bana ait bir oda vermeleri çok iyi İstediğim gibi çalışırım Peki Ne yapabilirim madem bu kadar istiyorsun Hadi bakalım şimdi yardım et bana Yardım et de şu kitapları ve mı toplayalım Hadi Demek beğendin odanı he Ne diyorsun mükemmel bir yer benim için Aslına bakarsan beğenip beğenmemenin hiçbir önemi yok Neden ee, iş bitip de buraya geldiğinde bir ölüden farkın olmayacak O da güzelmiş çirkinmiş görmez gözün Desene epi ağır işimiz Ve Oldukça günde on dört saat çalışacaksın Ben aldırmam öyle iş ağırlığına filan Ömrümce hep ağır işlerde çalıştım ha, Mesele yok o halde şu benim kutuları da açıp yerleştirmeli yavaş yavaş. Ben de onu soracaktım sana. Ne var bunların içinde? Kitap. Ne dedi? Kitap mı var? Hı hı. <gülüyor> Kitap demek. <gülüyor> e peki ne yapıyorsun bunları? <gülüyor> Okuyorum tabii. <gülüyor> Burada pek vaktin olmayacak okumaya. Sen merak Ar. etme John. Ben yine ne yapar eder okurum onları. Hepsi senin mi bunlar? Bunlar bana ait olanlar. Ayrıca zaman zaman gider kütüphaneden de alırım ha, Neyse ee, Akşam yemeği otelin mutfağında yenir Hı -hı. Saat yedi de seni alır götürür Olur Can Sen yukarı çıkma hiç Aşağıdan seslerini ver inerim Başaracaksın Martin Çok iyi sarıldın işe <gülüyor> Beğendin demek Elbette Böyle giderse sadece bir ay alırsın 30 dolar ikinci ay 40'a kavuşursun Ha, Bu iyi haber işte Hemen yatmayacaksan benim odada birer kadeh Hayır çoğum teşekkür ederim Gerçi yatmayacağım ama hiç vaktim yok Bir yere mi gideceksin Bu saatten sonra nereye giderim Çalışacağım biraz ha, Anladım şu kitaplar yine ha? Evet çoğum Üniversiteye falan mı gideceksin yoksa ya, canım, Lise mezunu bile değilim ben Peki neden bütün vaktini bunlara veriyorsun bu kitaplara Ben de sana bir şey sorayım Hiç şöyle Şöyle doğru dürüst bir kızla arkadaşlık ettin mi? Elbette ettim Sen benim Linda'yı görsen Ya canım öyle demiyorum Şöyle üniversitede okuyan Kültürlü Zengin bir ailenin kızı filan ee, Doğrusunu istersen hayır tabi <gülüyor> Hem öylesi bizim gibilere yüz verir mi Martin? Peki ya öyle bir kızı sevseydin Nasıl yani Demek istiyorum ki aşık olsaydın öyle bir kıza <gülüyor> Aşık mı Kuzum neler söylüyorsun sen Martin Ben aşık <gülüyor> Delimiyim miyim ben be Delimiyim aşık olayım Hey Bana baksana sen Yoksa sen Sen aşık mısın böyle birine Evet canım. Bütün bu didinmem de onun için. Aramızdaki fark çok büyük. Demek öyle. Eh, bunu sevmedim, Martin. Sevmedim, hoşuma gitmedi hiç. Ekilir şey değil bu be Nedense iki kişi daha getirip Şu yükü hafifletemezler be. Böyle çırpınır dururuz bizde Hiç evet, ümitlenme Patron bu işi ayda yüz dolar ayırmış bir kere Dünyada yüz bire çıkmaz Her şey bir yana Bir de şu gömlek kolalamak yok mu Del olacağım neredeyse Bizim gemilerde çalışmak yüz defa daha iyidir bundan Senin durumun başka tabi İş buldun mu çeker gidersin bir gemiye Oysa ben Ben bundan gayri hiçbir işten anlamam canım Asıl canımı sıkan ne biliyor musun? Ne? Burada iki ayım hemen hemen boşuna geçti. Hiç dördürü okuyamadım ee, Bunun böyle olacağını söylemiştim sana. Oysa ortam tam istediğim gibi. Günde üç öğün yemekte karnım doyuyor. Bana ait bir odam var. Aman... Gücün yok okumaya. Gücün. Burada aldıklarına karşılık öyle şeyler veriyorsun ki, aldıkların da işine yaramıyor. Aslında ben ağrışe ve uykusuzluğa alışkınım. Fakat buradaki ağır iş değil herhalde Bambaşka bir şey bu Öldürücü bir yorgunluk oluyor işte Diğer yönü var bunun O da ağır geliyor bana Şu kendi giydiği çamaşırı bile yıkamak zorunda olmayanlar Bayağı içerliyorum onlara da <gülüyor> Kıskanıyorsun Martin Kıskanıyorsun Her neyse Şimdi söyle bakalım ne yapıyorsun bu gece Ben mi? Sen tabi <gülüyor> Ne biliyorsun kızım? İki aydır bu soruyu ben sana soruyordum İlk defa senden duyunca pek hoşuma gitti Gideceksin değil mi? Elbette Martin Çalışırken tek kuvvet aldığım şey o Esaslı bir kuvvet kaynağı seninki ee, Ne yapacaksın? Alışmışım bir kere Bu gece ben de geliyorum Joe Doğrusunu istersen çok sevinirim buna Yalnız bir şartım var Benim misafirim olacaksın tamam mı? Kabul ederim ama bir dahaki sefere de ben ısmarlayacağım <gülüyor> Oldu bu iş <gülüyor> Evet, şeyi söylüyordum Şu gazetelere gönderdiğin yazıları. Hiçbirini basmadılar, Co. Oysa kendimden emindim, İhsan Belki de ellerine geçmemiştir. Hiç birisi mi geçmedi, Co? En aşağı 10 yazı gönderdim. Hiçbirimi geçmedi ellerine. Boş ver Mert. İsterlerse bassınlar. İleride anlarlar senin ne olduğunu. Adam sen de dediğin gibi en iyisi boş vermek. Hadi birer tane daha için. <Gülüyor> Tabi hey garson Garson Tazene bakalım şunları Biliyor musun Mert'in Sen gelmeden hiç aldırış ettiğim yoktu bunlara Kaderim bu benim deyip Didinir dururdum Bir Bakıma haklısın Joe Ben de inanırım kadere eğer işkiye vurmasam keçileri kaçırırım ben Yakarım burasını Hem yalnız burayı değil oteli de yakarım oteli de Patronla bir konuşsan Joe hı? Belki arttırır maaşını Niye yalnız benimki senin maaşını da arttırsın Biz ona bu kadar çok kazandırıyoruz Benimkinin önemi yok Joe Şu üçüncü aylığı da alınca gideceğim zaten Ben daha çok senin için üzülüyorum Gidecek misin? E, peki ama niye Martin? Burada hiç vaktim olmuyor Joe Okuyamıyorum İşten sonraki takatsizlik çekilir şey değil Haklısın Ama bak şöyle bir şey yapabiliriz ee, Ben senin aldığım paranın üstünü 50 dolara tamamlarım Böylece 100 doları yarı yarıya kırışmış oluruz he? Ne dersin? Joe, çok iyi bir adamsın sen Fakat daha fazla kalamam burada Biliyorum. Biliyorsun anlattım sana Yapacağım çok iş var önümde ee, Peki ben... Ben ne olacağım Martin Yalnız mı bırakacaksın beni Hı. Şunu görüyor musun Bu işçi bulmak kurumuna yazdığım mektup Bir haftaya kalmaz benim yerime birisini yollarlar İşte sana yeni bir arkadaş e. Somurtma öyle ne olur Ne yazıyor o mektupta Buraya bir işçi göndermeleri için Ben yazdım Evet hmm. İki yap onu Martin Anlamadım Gönderecekleri çamaşırcı bir yerine iki olsun Ben de çıkıyorum buradan Ama Joe uzun zamandır buradasın sen İyi düşünüp taşınman lazım Merak etme Martin Buradan çıkıp da senin sırtına yük olacak değilim Sadece senden sonra kalmak istemiyorum burada Fakat Joe Ne olur Martin Fazla konuşma İki yap şunu, Hadi <Gülüyor> Artık yollarımız ayrılıyor Joe Senden gördüğüm arkadaşlığı hiç unutmayacağım Ölmeden önce seni tekrar göreceğim Martin Bak görürsün Ta içimden hissediyorum bunu içimden Kısmet Joe <gülüyor> Belki görüşürüz dediğin gibi <gülüyor> Güle güle Martin Her şeyin hayırlı olsun Senin için de Joe Senin için de hayırlı olsun Peki neden çıkmış oradan Söylediğine göre çalışma şekli korkunçmuş Çok ağır bir işmiş Herhalde pek sık gelmez seni görmeye Zaten gelmiyordu ki annen Yavrucuğum Bak üniversiteyi de bitirdin artık Çocuk değilsin şüphesiz Ama yine de çok dikkatli olmalısın Ne demek istediğini anlıyorum anneciğim Ama bu imkansız Ayrıca senin sınıfından bir insan da değil Öyle aslında çok farklıyız onun Sonra yaşadığı hayatta pek biçimsiz O da doğru Doğru ama Ona karşı müthiş bir ilgi duyuyorum anne Elimde değil bu Beğenişin bir tarafı olabileceğini sanmıyorum Ruth Herhalde beğenmek değil bu Bir bakıma benim himayem altındaymış gibi Sonra şu da var Hı. İlk erkek arkadaşım o benim ah, Hiç de iyi bir erkek arkadaş değil aslında Yo, Öyle söyleme anne bazı çok iyi tarafları var Var ama oh, Hiç beğenmediğim tarafları da çok Benim e, söylemek istediğim bunlar değildi aslında Neydi peki Senin ona karşı zayıf olmayı eminim ben Ama Sen hiç onun açısından mü meseleyi Nasıl yani Ya tutar da O sana aşık oluverirse ah, Öyle zaten anne Seviyor beni Demek söyledi sana Hayır hayır hiçbir şey söylemedi Ben anladım bunu Ama inan ki güzel bir şey bu Sevilmek öylesine sevilmek Güzel anne İnanın, İnsanın gerçekten bir kadın olduğunu hissetmesi Çok tatlı bir şey Anlıyorum yavrum oh, Kim bilir şimdi ne kötü düşünüyorsun benim için Ama inan Hiç yalan söylemedim sana Ne hissediyorsam onu anlat Değil kızım Hiç öyle düşünme bütün bunlardan öğrendiğin bir şey var şimdi. Nedir? Sen artık kadınlık şuuruna sahipsin. Güzel bir şey bu. Artık artık ikimiz de kadınız değil mi anne? İkimiz de. Elbette kızım. Bütün bu söylediklerinden çıkan tek anlam şu anne. Ruth aşıktır Yok no, hiç de değil Bu demektir ki Ruth seviliyor Ve bunun bilincinde olması da onu kadınlaştırmakta Şu halde bir daha kapıyı açmayın bu adama. Girmesin bu eve Olmayacak şeyler söylüyorsun Arthur e, Ya ne olacak peki Bir süre sonra Ruth'u uzaklaştırırız buradan Clara yollarız Hiç türlü anlayamıyorum seni Martin Ne var anlayamayacak Gayet açık bir insanım ben Sonra Söyler misin ne lüzum var yine denize çıkmaya Para durumu başka hiçbir nedeni yok Sadece para kazanmak için. Madem para bu kadar önemliydi neden çıktın o işten Çamaşırhaneyi mi diyorsun Elbette mühim olan para ise orada da alıyordum. Oradaki çalışmayı görseydim böyle konuşmazdım şüphesiz Adeta insanlığımdan çıkıyordum Yine öyle bir iş bulsan daha iyi değil mi Denizde çalışınca alacağım para daha fazla oluyor sen bilirsin Martin Madem ki istiyorsun git Hem bu sefer bana mektup yazmana filan da lüzum yok Bana öyle geliyor ki Gitmemi istemiyorsun Yok Niye istemeyecekmişim Dilediğini yapmakta serbestsin tabi Ben ben karışacak değilim ki sana Hem gideceğin yerlerde birçok kız arkadaşlarım vardır şüphesiz Hı. Onları da özlemişsindir Onlar da seni özlemiştir tabi Rica ederim öyle tuhaf tuhaf bakma yüzüme Martin hem artık bu konuyu kapasak iyi olur Nasıl istersen Ancak kapamadan önce Ben de bir şey söylemek istiyorum Seni seviyorum ne? ne Ne dedin Martin Ta başından beri bildiğim bir şeyi Seni sevdiğimi söyledim Evet Evet biliyordum bunu Ama Ama senden duymak bambaşka Oh Martin Martin, Martin Aslında çok kötü bu çok... Sen de beni seviyorsun Az önce anladım bunu Nasıl da aptalca belli ettim değil mi? Ne zamandan beri? Bilmem Birdenbire oldu galiba Aslında seni beğenmiyordum hiç Oysa ben Ben seni ilk gördüğüm gün sevdim Her geçen gün daha çoğaldı bu sevgim Söylesene bana nasıl sevdirdim kendimi Herhalde seni sevmekle Bizimkiler ne diyecek buna ee, Bilmem Ya annem istemezse Onun benden pek hoşlanmadığını biliyorum Ama nasıl olsa kandırırız Onun kalbini kırmak istemem Martin Merak etme sevgilim Annelerin kalbi kolay kolay kırılmaz Sonra ben bazen senden korkuyorum Martin ha? <gülüyor> Korkuyor musun? O niye peki? İnan doğru söylüyorum seni ve senin evvelce ne olduğunu düşününce korkuyorum. Şimdi bile. Rod. Ne olur bana iyi davran Martin. Daha önce hiç sevmedim ben. Ben de sevmedim Rod. Bizim için de güzel olan bu değil mi? İkimiz de ilk sevgiyi birbirimizde bulduk. Ama ama imkansız bu, imkansız bu. Sen denizciydin. Benim duyduğuma göre denizci. Söylemek istediğini anlıyorum Rod. Buna hayır diyecek diyelim. Ne var ki? Onların hiçbirisi sevgi değildi. Anlıyor musun? Sevgi değildi hiçbiri. İlk defa seni sevdim ben. Yalnız seni. Oh, ne zor durumdayız Martin? Ne zor durumdayız? Kuzum yavrum, açıkça söylesene bana. Deminden beri anlayamıyorum ne demek istediğini. Biz Martin'le nişanlandık. Yo. Yok. Yok hayır olamaz böyle şey. Pek saçma bu. Belki saçma ama gerçek anne. Niye diyorsunuz? Bunca konuştuklarımız. O zaman ben de senin gibi düşünüyordum. Bana da olamaz gibi geliyordu ama ama ama olsun. Işte. Hayır, hayır. Hayır, inanmak istemiyorum buna. Söylesene nasıl oldu? Bilmem. Beni sevdiğini söyledi. Sarıldı bana. Sonra Evet, evet sonra öptü. Ben de onu öptüm. Ruh. Sonra birden onu sevdiğimi anladım Ruth Nasıl yaptın bunu Bilmiyorum beni affedebilecek misin anneciğim Ama elimde değildi O ana kadar onu sevdiğim Aklımın kenarından bile geçmemişti Ne olur inan bana anneciğim Zaten yapacak bir şey de yok kızım E ee? Beni dinle şimdi Bundan abine hiç bahsetmeyelim Martin'i görüp onunla konuşurum Durumu açıklarım kendisine Herhalde hayır, hayır, anlar hayır, ve hayır, seni hayır, bırakır Hayır hayır hayır Beni bırakmasını istemiyorum Seviyorum Martin'i Onunla evleneceğim anne Tabi sen izin verirsen eğer Ruth Canım kızım Senin için başka düşündüklerim var Yok hayır yanlış anlama Evleneceğin insana karışacak değilim Ancak bu senin seviyende bir kimse olmalı <Gülüyor> İyi ama ben onu seviyorum anneciğim. Ama ne ben ne abin Senin böyle bir evlenme yapmana tahammül edemeyeceğiz O adam hiçbir bakımdan sana uygun değil Seni geçindiremez bile Benim paraya ihtiyacım yok anne Sana senin paranla bakacak öyle mi? Bu iyi bir erkeğin kabul edici şey değil kızım O da çalışacak ve kazanacak tabi Ama başlangıçta bu az bir para olabilir Siz evlendiğinizde babam zengin miydi anneciğim? Değildi değildi ama kültürlü bir insandı baban Nasıl olsa bir şeyler yapacağı belli Martin de yapar Söyler misin bana ne yapabilir? Okuduğu birkaç kitap ne vermiştir ona Söylesene ne vermiştir sanıyorsun Yoksa şu yazdığı saçma sapan Hikayelere mi güveniyorsun Bugüne kadar bir tanesi olsun basıldı mı Bilmiyorum anne Bilmiyorum ne olacak Ama seviyorum onu Seviyorum Alo Alo Ruth Sevgilim gayet iyiyim Hem de çok iyiyim çok Dinle şimdi Ruth ne oldu biliyor musun Emin post deniz şarkılarını basmış Nasıl Haberim bile yoktu Geçen haftakinde çıkmış Şey bana bir çek yollamışlar Öyle haberim oldu 24 dolar Ruth zengin oluyoruz ha? Ne dedin Evet evet İlk yazdığım hikayelerden birisi. Tabii sevgilim, hemen geliyorum. Yazacağım, Ruth. yine yazacağım. Demek ki başarıyorum. Ne kadar çok sevinmişsin Nasıl sevinmeyeyim Rod? Biliyorsun aylar geçti üstünden Tamamen ümidi kesmiştim artık Sana daha önceden bildirmemişler miydi Hayır sevgilim kimse haber vermedi önceden Ah oh, Rod, az şey değil bu benim için Koskoca iki sütunu dolduran bir hikaye Benim hikayem Evet Mertim. Sen benim kadar sevinmedin buna Rod? Onu da nereden çıkardım Bilmem biraz durgun bir halim var da Hasta Yo. mısın yoksa Bir şeyim yok Martin Yalnız Düşünüyorum da bunlar e, Her neyse sonra konuşuruz Hayır sevgilim sonra değil Şimdi konuşmak daha iyi Söyle bakalım nedir düşündüğün Hı? Şey Hep bu yolda mı devam edeceksin Anlamadım Nasıl yani Demek istiyorum ki e, Devamlı olarak yazı mı yazacaksın artık e, Tabi sevgilim yazacağım tabi Evet Açık konuş sana Ruhut Ne var Anlayamıyorum seni Yani biz bunlardan alacağın paralarla mı Geçineceğiz Martin ha, Şimdi anladım ee, Hemen evlenirsek Geçineceğiz tabii. Peki ne zaman evleneceğiz Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun Ruth Bütün bu değişmeyi yalnız senin için yaptım Ama ne olur bana biraz zaman ver Sen bilirsin Martin Fakat Dinle Ruth Bu ucuz yazılar hikayeler hepsi geçici iş Pek ciddiye de aldığım yok zaten bana sadece iki yıl müsaade et İki yıl mı? Evet sevgilim iki yıl Göreceksin Ruth nasıl başaracağım Bütün editörler beni isteyecek Bunu nasıl garanti edebilirsin Martin Sadece kendime olan güvenle Bak göreceksin sevgilim 2 yıl sonra beni gerçek başarıya götürecek yolu tutmuş olacağım Hem Hem sen o zaman beni daha değerli bulacaksın Oysa ben Senin bir iş adamı olacağını ummuştum eğer istersen iyi bir iş adamı olursun sen Martin Böyle bir şey yapamam Ruth Bir kere param yok elimde Evlenmemiz için gerekli paramız var Martin İşe gelince babamdan kalan işlerle Artur başa çıkamıyor zaten Bir kısmını da sen üstüne alırsın Peki üç yıllık didinmem ne olacak Ruth Bir şeyler öğrenmek için Uykusuz geçen gecelerim ne olacak Onlar da ziyan olmuş sayılmaz sevgilim Fena mı işte birçok şeyi öğrenmiş haldesin şimdi Evlenmemiz için de senin paranı alacağız öyle mi benim değil Mertin, bizim paramız o evet, evet Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ruth Bunların hiçbirisi olmaz sevgilim, olamaz Fakat Mertin Şunu bil ki bir iş adamı olamam ben Hiçbir zaman başarı kazanamam Her şeyden önce sevmiyorum Kuru, budalaca ve hileli geliyor bana Oysa ben Ben güzelliğe aşığım Ruth Peki ya bana olan sevgin Sen zaten o güzelliğin içinden geliyorsun bana ait olan tarafısın onun Ama daha alacağım çok şeyler var o güzellikten Bana kalırsa sen yalnız meşhur bir yazar olmak peşindesin <gülüyor> Haklısın sevgilim İstiyorum bunu Ama yalnız senin için istiyorum Rod. Şu kadarı var ki bir veya birkaç yazının basılması yetmez bunun için Martin Sevgilim ne istediğimi biliyorum ben Yapabileceğin şeyi istesen daha iyi olurdu sanırım Şimdi anlıyorum Sen bana güvenmiyorsun Rod. Değil Mert. Sana güvenmesem sevgini kabul eder miyim? O halde? Bilmiyorum. Belki de bu iki yıl bana çok uzun geldi de ondan. Biliyorsun Ruth Baştan beri hoşuma gitmedi bu iş Hoşuna gitmeyebilir Ertür Ama onunla evlenecek olan benim Sen değil Ruth Abine karşı daha nazik olmalısın O da benim duygularıma karşı saygılı olsun anne Benim söyleyeceğim fazla bir şey de yok zaten Bütün maksadım seni uyarmaktı Gerisi senin bileceğin iş Öyle tabi benim bileceğim iş Kuzum Ruth Özür dilemeye razıyım yalnız sen sinirlenme Peki şimdi ne olacak kızım Bekleyecek misin bu iki yılı Bekleyeceğim anne o ne yapacakmış bu sürede? Yine okumaya ve yazmaya devam edecek Peki sonunda ne olacak bunun? Yazar olacakmış <gülüyor> Olacakmış Dinle beni kızım Kesin olarak onu beklemeye kararlı mısın? Cevap ver bana Evet anne Peki yavrum Yapacak başka bir şey yok bu durumda Bir aile de zayıflamış Martin mi? Hı hı Kuzum nerede kalıyor şimdi? Yine ablasının evinde mi? Hayır tamamen ayrıldı oradan Genişçe bir oda tutmuş Çoğu zaman yemeğini kendi hazırlıyormuş falan İşte öyle bir şeyler Bütün bunlar senin de pek hoşuna gitmiyor ya Haklısın anne Ama ne yapabilirim Pek de sık görüştüğünüz yok galiba Hayır Maria onu benden daha fazla görüyor Maria mı? O da kim? Sen misin Maria Gelsene Şunları koyacak bir yer arıyorum Ne biçim oda bu ya o Her taraf kağıt dolu Nedir o elindeki Bezelye çorbası ile ekmek Sabahtan beri seni koluyorum Bir lokma girmedi ağzına Böyle gidersen ölürsün be Koy bakalım şuraya oh, Ne düşünüyorum biliyor musun Sen biraz delisin galiba <gülüyor> Hı Belki de Maria Belki de öyleyim Hani yemeklerini kendin hazırlayacaktın Unutuyorum da ondan Maria Unutuyor musun <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi iç şunu i̇ç de soğumasın Peki içeceğim Ama sen de otur şöyle Peki eh, Bu kadar okuyup hmm. yazıyorsun Ne olacak bunlar <gülüyor> ne, Yazar Yazar olacağım Para kazanacak mısın Elbette hem de çok kazanacağım oh, Yaşadık Desene bana olan kira borcunu da ödersin o zaman Haklısın Maria Çok üzgünüm ama yakında hepsini ödeyeceğim oh, ver canım şaka söyledim Nasıl olsa bir gün verirsin Bu çorbada nefis olmuş doğrusu Bu kadar acıkınca ne esen güzel gelir Maria Neyin olsun isterdin Nasıl yani Yani e, diyelim ki istediğini yapacaklar Evet. Ee, sen neyin olsun isterdin? Bilmem. Hiç düşünmedim Martin. Oh, çok zor bunu söylemek. Canım hiç yok mu aklına gelen bir şey? Aa, dur dur. dur. şey aklıma geldi. Ayakkabı. Hı. Çocuklara ayakkabı ister. O nasıl olsa olur. Daha büyük bir şey sordum. Şöyle çok istediğin. Ah var tabii. Evi isterim. Bu evi hı. tamamen benim olsun. Ayda yedi dolar kira vermeyeyim O zaman senden de Para almam biliyor musun e, İyi düşündün değil mi Maria Hı? Sen de öyle bir konuşuyorsun ki yani Göreceksin Maria Senin olacak bu ev <gülüyor> Çorba için çok teşekkür ederim evet. Mike da çok severdi bu çorbayı Ölmeden bir gün önce istemişti de Yapı pastaneye götürmüştü Çok iyi etmişsin Maria Kim bilir ne hoşuna gitmiştir hiç sandığın gibi değil Çorbayı götürdüğümde yatağı boştu Biliyorsun hastanelerde ölüyü hemen kaldırırlar Evet Şey Maria Ne diyecektim Niçin yeniden evlenmedin sen? İşin aslına bakarsan kimse istemedi beni Ama İsteyen olsa da zaten evlenemezdim Ama sen genç bir kadınsın oh, Değil Martin değil Önemli olan içimdeki gençlik Ben ise onu çoktan kaybettim gitti Biliyor musun Maria Pek iyi anlıyoruz birbirimizi ne? Bak söyleyeyim sana Ben biraz da seni ablama benzetiyorum ne? O da senin gibi çok iyi kalpli tertemiz bir kadındır Kim bilir Belki de o yüzden iyi anlaşıyoruz <gülüyor> Ama bana kalırsa Aa, Neyse Neyse bırak şimdi bunları <gülüyor> Söyle canım Neden iyi anlaştığımızı biliyorum ben ee, Neymiş o Şey Şöyle bir etrafına baksana Bak şöyle ee, Baktım işte Ne var ki Gözüne çarpan ilk şey nedir Bilmem Odadaki her şey işte <gülüyor> Ne her şeyi Martin Bu odada bir tek şey var O da fakirlik Oh Maria Bunu söyleyeceğin hiç aklıma gelmezdi doğrusu ee, Ne almış fakirsek yani İşte bu Marti Sadece bu nedenle iyi anlaşıyoruz biz Benim yerime Şöyle Zengin bir kadın düşün İstersen hem zengin Hem de güzel olsun okumuş filan Evet Söyle bakalım... ...öylesi olsa senin sabahtan beri aç olduğunu düşünür müydü? Düşünür müydü? Söyle. B bilemeyeceğim. Böyle bir tanıdığın olmadığı için bilemezsin tabii. Ama düşünmezdim artık Çünkü o seninle aynı seviyede olmayacaktı. Bilemezdi açlığın ne olduğunu. Galiba haklısın Maria Ama Ama bu herkes için aynı olamaz Hepsi de senin dediğin gibi değil onların Yok yok yok Yok Maria bir daha böyle şeyler söyleme bana ne olur Mektubu okurken nasıl sevilmiştim 5000 bin kelimelik bir hikayeyi de onlara gönderdiğim Niçin böyle söylüyorsun Martin? Önemli olan hikayenin basılması değil mi? Elbette Ruh Elbette önemli olan o Ama Yoksa değiştirerek mi basmışlar? Hayır değişiklik falan yok Fakat haklı olarak bir miktar para bekliyordum bundan Sevgilim belki sonra gönderirler Anlatamıyorum Ruh Göndermişler zaten İşte burada çek İşte Beş dolar Beş dolarlık bir çek bu Evet öyle beni çıldırtan da bu işte En aşağı beş bin kelimelik de o hikaye Normal olarak kelimesine iki sent vermeleri gerek Yani en az yüz dolar yollamalıydılar İyi ama artık yapacak hiçbir şey yok Martin Olan olmuş bir kere Senin için öyle tabii Anlayamadım Martin Ne demek benim için öyle ya, ya Yüz beklerken beş dolar almanın ne demek olduğunu bilmezsin sen Ruth Daha doğrusu benim için yüz doların ne olduğunu anlayamazsın Martin Kırıyorsun beni Affedersin Ruth Buna çok canım sıkıldı da ondan herhalde Ama daha önceleri sadece yazılarının basılması önemliydi Parayı düşünmezdin hiç Ruth niçin böyle söylüyorsun sevgilim Yine önemli olan aynı şey bence Ama belirli bir aşamayı yaptım artık Elbette bazı şeyler bekleyeceğim yazılarımdan Biliyor musun ne şartlar altında çalışıyorum ben sana daha önce de söylemiştim Martin Bu şekilde para kazanamazsın Mal meydanda işte O kadar emek verdin Karşılığı ne oldu? Hı? Ne oldu karşılığı? Beş dolar Doğru Galiba en iyisi yol yakınken bu işten dönmek olacak Elbette sevgilim Yapacağın iş hazır zaten Birkaç ayda her şeyi öğrenirsin Hiç beklemeden de evleniriz o zaman Küçük bir ev tutarız Annem bu evin üst katını da bize verir Yo, Hayır sevgilim Burada oturmak istemem Ayrı bir ev en iyisi Ama Martin bir başka yere kira vermekten sonra ya, Tamam yapamam, vermektense... yapamam Her şeyden önce annen ve Arthur beni sevmiyorlar Sonra Sonra bu ev hep ilk geldiğim günü hatırlatıyor bana Peki sevgilim Nasıl istersen öyle yaparız Yine buraya yakın bir ev tutarız Sık sık gelirsin anneni görmeye Madem bu kararı verdin çabucak evleniriz artık Değil mi Martin hı hı. Ne zaman Mümkün olan en kısa zamanda Oh İçimde bir üşüme var bugün Bir çay daha koysana bana Olur canım Paltosuz dolaşmışsan üşürsün tabi Niye giymedin Şey bilmem Giymedim işte Zaten hiç hoşlanmıyorum o koca paltoyu sırtımda taşımaktan Allah kahretsin bu herifleri Koca paltoya 6 dolar verdiler Pah Üç yere gittim Martin En fazla o kadar veriyorlar Sen de ne olursa olsun bırak demiştin İyi ettin Maria Yapacak başka bir şey yoktu zaten şey, İşte işte altı dolar Teşekkür ederim Maria Epey zahmet oldu sana İçin titriyor sabahtan beri o. Paltosuz olunca titrer tabii Ay. Üstelik bir de dışarı çıktım bugün Ah, Bak unutuyordum Bir mektup geldi sana Evet Demiş bakalım. Kötü bir şey mi yoksa? Oh, Maria, Maria müthiş bir şey bu. 40 dolar, 40 dolar veriyorlar bir yazma. Bir tanesini mi? Evet evet zengin olduk iste. Oh. Sana olan borcumu da öderim artık. Hemen verecekler mi? Tabii tabii tabii. Yarın alırız parayı. Oh. Oh, görüyor musun Maria? Kazanmaya başladım. Demek ki yazmalıyım ben. Yazmalıyım, hiç durmadan hem de. Şu senin paltoyu kurtarırız. Kurtarırız Maria, kurtarırız. <gülüyor> Beş dakikaya kadar buradayım. Ee, nereye gidiyorsun şimdi? Alo... Alo Ruth... Sevgilim... Evet sevgilim... Ötekinden daha kısa olduğu halde... 40 dolar... Çok iyi değil mi Ruth? Ha? Ne dedin? Yazacağım tabi... Oh, hayır hayır Ruth... Bırakamam ben bunu... Ne olur sevgilim... iki yıl iki yıl sabredelim... Göreceksin her şey bambaşka olacak... Sadece iki yıl... Alo? Rut, rut. Gün biraz daha iyisin Martin Öyle Maria Fakat yine de kalkacak halim yok Olmaz tabii. İki gündür ateşler içindeydin Bütün vücudum ağrıyor Sanki dayak yemiş gibiyim Paltonu rehine vermeseydik olmazdı bunlar O gün üşüttüm paltosuz Aldırma Maria Geçer hepsi Geçecek tabii. Bir türlü inanamıyorum Maria Niye? İki gün uyumuş olmama çok uzun bir süre bu oh, Sen dua et ki daha başka şeyler olmadı Aslında çok yorgunsun Bir de hastalanırca Yorgun filan değilim ben Diğilsin oh. tabi canım Her gece ancak 3-4 saat uyuyunca yorgun olur mu insan Mektup plan var mı hiç Hayır yok Martin Hı? Bir şey sorabilir mi Sor bakalım Kim bu Ruth Sen nereden biliyorsun onu Dün bütün gün onu sayıkladın durdun Ya yeah. Kim bu kuzum e, Nişanlım Nişanlın mı Evet Maria Nişanlım Peki neden hiç bahsetmemiştin bana Bilmem herhalde gereği yoktu da ondan Ay Yoksa Yoksa kıskanırım diye mi korktun? Saçmalama Maria Aa, işte saçmalamıyorum Bal gibi saçmalıyorsun işte Ne var bunda kıskanacak Ama ben kıskandım mı artık Doğrusu bu Kıskandım kıskanmasına ama Sonra da çok utandım kendimden F Fakat Maria Seninle ben biliyorum, biliyorum ne diyeceğini Bizim aramızda hiçbir şey yok Sen benim kiracımsın sadece Bilmem <gülüyor> neden öyle geçiverdi içimden Dinle benim Maria Onu seviyorum ben Hem de yıllardır Peki neden sık sık görmeye gitmiyorsun onu Günlerin hep bu odada geçiyor senin O zengin ve iyi yetişmiş bir kız Bense hep Biliyorsun ya <gülüyor> işte. Bütün bu deliler gibi çalışmanın nedeni oydu demek. Evet. Tek amacım var benim. Ona ulaşabilmek. Şimdi anlıyorum. Neymiş şu anladın? Geçenlerde bana bağırmıştın hatırlıyor musun? Bağırmış mıydım? Bilmem. Evet evet. Zengin ve okumuş bir kızın seni anlayamayacağını söylediğim zaman. Oh, fakat inan Martin, hiçbir şeyden haberim yoktu orada. Ne olur bu türlü konuşmayalım artık Bir tek sorum daha var Pekala sor bakalım Seni seviyor mu? Ee, sanırım ee, ah, ah, Lafa dalınca unutuverdim e, Çarşıya çıkacaktım ben e, Sen de bir şey ister misin? Hı? Hayır Maria teşekkür ederim Yarım saate kalmaz gelirim Bana bak Sen de kendine biraz düzen versene iyi olur Yatağa yapışmış gibi bir halim var Merak etmeyin bayanım Sizi görünce iyileşir hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Martin Sevgilim. Nasıl geldin buraya? Az önce Bayan Maria telefon etti. Hasta olduğunu söyleyince hemen geldim ben de. Sana telefon mu etti? Evet. Maria. Demek cebimdeki defteri de karıştırdın ha? Öyle Martin. Ama kim olsa aynı şeyi yapardı. Dün hep sizi sayıkladı Bayan Ruth. Ben de belki bir adres bulur da sizi çağırabilirim diye düşünerek. Ceplerimi karıştırdın ha? Çok güzel doğru. Aslında suçlu olan sensin Martin. Suçlu muyum? Neden? Daha önceden benim haberim olmalıydı sanırım Belki haklısın Ruth Yalnız Son konuşmamızda telefonu yüzüme kapamıştın Oysa ben sana bir müjde veriyordum Şey Ben size bir çay hazırlayayım İçersiniz değil mi bayanım? Lütfen Seni kırmak istemezdim Martin Fakat Aynı gün artık yazmaktan vazgeçtiğini de söylemiştin Tekrar karar değiştirdiğini öğrenince <gülüyor> Sinirlendim tabi Her yani neyse sevgilim Unutalım onu gitsin Yalnız şunu bil ki Yazmaktan vazgeçmeyeceğim artık Peki Martin Nasıl istersen öyle olsun Buraya gelmeseydin daha iyi olurdu Neden Martin Her şeyden önce hastalanmışsın Gelmem gerekli olduğunu öğrenince Sonra <gülüyor> Özledim seni Teşekkür ederim Roat onu eşitmek çok güzel tabii. Peki ya sen? Sen beni özlemedin mi? Nasıl Özlemez olur muyum hiç? Tabii özledim sevgilim Ama gelişimden pek memnun olmadın. Doğrusu öyle Rod. İçinde bulunduğum şu hali görmeni istemezdim açıkçası. Ben seni olduğun gibi seviyorum Martin. Peki o halde? Söyle bakalım şimdi. O meşhur 40 doları ne yapmayı düşünüyorsun? Onu mu? <gülüyor> bir servet o benim için Her şeyden önce rehinde olan paltomu kurtaracağım Rehinde ha... mi dedin? Palton mu? Evet birkaç gün önce meteliksizdim Yapacak başka bir şey de yoktu zaten Peki ama ben e, Benden istesen olmaz mıydı? Anlamadım Para mı isteyecektim senden? Oysa beni dinlesen her şey nasıl değişecek o zaman? Hiç böyle sıkıntılar olmayacak Ne söyleyeceğini biliyorum Root Yine yazı yazmayı bırak diyeceksin Bırak da Artur ile çalış Evet ama öylesi daha iyi değil mi Martin Bir an önce evlenebiliriz o zaman Beni korkutuyorsun sevgilim Korkutuyor muyum Evet evet her fırsatta sözü evlenmeye getiriyorsun İyi ama bu bizim isteyerek karar verdiğimiz bir şey Haklısın Rod Ancak senin için önemli olan tek şey benimle evlenmek Benim ne olduğumun ve ne olacağımın pek değeri yok senin için O nasıl söz Martin Öyle öyle ne var ki ben buna karşıyım Yıllardır niye didiniyorum Rod Yalnız sana göre bir erkek olabilmek için Anlıyorum sevgilim Çok iyi anlıyorum Fakat birçok aşamaları da yaptın artık Yani şu halimde Babandan kalan o işin bir kısmını üstüme alabilirim öyle mi? Elbette Yeter ki sen iste bunu <gülüyor> Dinle beni Rod Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin Bu sevginin bana yaptıramayacağı şey yoktur Ama Ama bunu Bu dediğini hayır Rod Biliyor musun Martin? Bu konuya hep istemeden değiniyorum. Önem yok sevgilim. Gerçeği biliyorsun ya. Evet. Evet. Bekleyeceğim şu iki yıl. Göreceksin. Ayda en az bin dolar kazanacağım o zaman. Senin olmasını istediğim her şeyi alacağım sana. Hele birazcık sabret. Şöyle bir hızımı alayım da bak. Tozuma kurşun yetişiyor mu o zaman? Ne olur ona göz kulak olun Maria. Siz söyleseydiniz daha iyi olurdu. Beni dinleyeceğini hiç mi? Söyledim tabii. Şey, lütfen şunu alır mısınız? Oh, alamam bayan Ruth. Kendisi öder kirasını. Yok canım, kira olarak değil bu. Ya? Yaptığınız yardım için baya iyi bakmışsınız ona. Hayır alamam bunu. Hem kim olsa aynı şey yapardı zaten. Bakın. Bakın buraya koyuyorum. Yalnız ona bir şey söylemeyin, olur mu? İyi günler Maria. İyi günler Bayan Ruth. Maria. Maria. Efendim. Şimdi hesap ver, bakalım ceblerimi karıştırırsın ha, casus senin. ağladın mı yoksa, he? Niye gözlerin öyle? Yo, <gülüyor> ne var ki ağlayacak? Çamaşırdan, çamaşırdan sabun sıçradı gözüme. <gülüyor> Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki Biraz geç kaldım değil mi Önemi yok sevgilim geldin ya ona bak sen Bir şey soracağım Ruth Bu kokteyli annem veriyor değil mi hı hı, Evet o veriyor Bütün bu davetli olanları da o çağırdı değil mi Evet Peki ya ben Beni kim çağırdı Ne değişir Martin ha o ha ben Hangimiz çağırsak aynı şey değil mi hı hı, Samimi değilsin Ruth Niye söylemiyorsun onun beni istemediğini İnan ki Oysa ben senin nişanlanım değil mi ne var ki annen de biraz haklı bu işte <gülüyor> Şunlara baksana Hepsi cicili bicili bunların Hiçbiri senin kadar yakışıklı değil Amma da yaptın Bak şu gözlüklü adamın yanına gideyim de bir bak şöyle İş, bak. Martin Hı? Epi fark var değil mi aramızda? <gülüyor> Niye telaşlandın öyle Ne olur böyle şeyler yapma Martin Unutma ki Ben de nişanlımın beğenilmesini isterim Kim beğenecek Bunlar mı Ha? <gülüyor> Bunlar beni hiçbir zaman beğenmezler, Rod. Beğenemezler Beğenmezler. Çünkü ben başka yerlerden gelmeyeyim Martin, ne olur hatırım için yapma. Gel, gel de hepsiyle tanıştırıyorum seni. <gülüyor> Şu halde biraz daha açıklamaya çalışayım e, Mısır tarihini ben de okudum Hem de dikkatle yaptım bunu Sizin dikkatinizden şurası kaçmış olmalı e, Mısır sanatini anlamak için O toprağın arazi sorunlarını incelemek gerek e, Bana da öyle geliyor ki <gülüyor> <gülüyor> Bana kalırsa onun gibi bir yazarı anlamak pek kolay değil Öyle iki üç yapıtı öğrenilemez o ...hakkında yazılanlara gelince... ...hiçbirinin değeri yok, hepsini okudum. Yetersiz derme çatma sözcüklerle... ...onu anlatmaya çalışmışlar. Ama boşuna. Ya. Şöyle bir baktım da... ...pek hararetliydin Martin. O profesör pek hoşuma gitti Ruth. Müthiş bir adam. Onun gibi bir tanıdığım olsa... ...hiç bırakmam peşini. Peki ya diğerleri? Gücen mi ama... Hepsi boş. İşin komik tarafı da sanki kendilerinde bir şeyler varmış gibi görünmeleri. Şey, e, neydi o adamın ismi? Hangisini? E, profesörün canım. Ah, Kaltwell. Az konuşuyor, ama konuştuğu zaman da her şeyi derinle bildiği çıkıyor ortaya. Kuzenlerimi nasıl buldun? Hoş kızlar, ama <gülüyor> pek beğenmedin galiba. Sen bana bakma Ruh, benim değer ölçülerim oldukça farklı. <gülüyor> Her şeye rağmen buraya geldiğime memnunum tabii. Ben de hoşlanacağını düşünmüştüm zaten Doğrusunu istersen başlangıçta sıkılacağımı sanmıştım Ama hiç de öyle olmadı sonra Çocuklar niye bir kenara çekildiniz öyle? Biraz da biz konuşalım dedik anne Şimdi Caldwell ile konuştum Martin <gülüyor> Profesör Caldwell sizi çok beğenmiş Beni mi? <gülüyor> Hayret doğrusu Üstelik pek öyle herkesten de hoşlanmaz hani. Özellikle onun söylediklerini eleştirmeniz pek hoşuna gitmiş B Bilmem ama Pek de hoşa gidecek şeyler söylemedim aslında Zaten seni dinleyişinden belliydi Kim olduğunuzu sordu bana Siz ne dediniz? Ruzu ikimizin de burada olması doğru değil yavrum Hadi biraz dolaş sen Olur anne Ama sen de Martin'e göz kulak ol İyi. İyi. Birazdan gelirim Martin Evet, evet Şey söylüyordunuz siz ne cevap verdiniz profesöre? Hiç. Ne diyeceğim? Adınızı söyledim. Sadece adımı öğrenmek isteyeceğini sanmıyorum. Zira konuşurken ben de söylemiştim adımı. Haklı olabilirsiniz Martin. Ama benim de adınızdan başka söyleyebilecek bir şeyim yoktu. Nasıl olur? Her şeyden önce kızınızın nişanlısıydı. Kızım için öyle olabilirsiniz. Bence değil. Bir bakıma doğru. Siz de kızınız için annesiniz. Ama benim için... ...benim... Benim için hiçbir şey değilsiniz Farkında mısınız Marten? Yıllardır okumanız sizde bazı değişiklikler yaptı Ancak bazı özellikleriniz olduğu gibi duruyor <gülüyor> Zaten ne yapsanız değiştiremezsiniz onları Neymiş bakalım o dedikleriniz? En başta terbiyeniz Kabasınız hem de çok <gülüyor> Ne tuhaf değil mi? Sizinle aynı insanı seviyoruz O da hem beni hem de sizi seviyor ...ama biz birbirimizi sevemedik bir türlü. Ben değer verdiğim kimselerden sevgi beklerim. Çok haklısınız. Ama ben de ancak değer verdiklerimi sevebiliyorum. Ben biraz dolaşsam iyi olacak. Bir dakika. Bir şey daha söyleyeceğim size. Ondan sonra istediğiniz kadar dolaşın. Benim için de endişe etmeyin hemen gideceğim buradan. Sizin bileceğiniz şey nedir söyleyeceğiniz? Bu tür toplantıları niçin sık sık yaptığınızı gayet iyi biliyorum. Her bireye ayrı ümit kapısı bunların. Sizin için tabii. Anlayamadım. Gayet açık. Bütün çabanız Ruth'un etrafını değişik kimselerle çevirmek Onlardan birini sever de Martin'i bırakır diye düşünüyorsunuz Kuzum siz beni ne sanıyorsunuz? Hiç Şimdi sen benim işe girmem mi istiyorsun? Evet Martin, yalnız ben değil annem de istiyor bunu Ruth Olmayacak şeylerle kandırmaya çalışıyorsun beni için olmayacak olsun Annenin benim için böyle bir şey düşüneceğine inanamam sevgilim Haklısın <gülüyor> Martin Ancak artık annem de böyle düşünmek zorunda Neden Çünkü Seni nasıl sevdiğimi biliyor artık O gece aramızda geçenleri anlattı mı sana Evet Ne dedi Anlattı işte Bak Ruth Bu gibi şeylerin seni üzdüğünü biliyorum fakat sus, sus Martin ne olursuz. Bir şey söyleme. Peki sevgilim Sen şimdi söyle bakalım bana. Girecek misin işe? Hayır, Rod Ama az önce Dinle beni. Çok zor bunu yapmak. Beceremem ben. Üstelik sevmem atürlü çalışmayı. Şimdiye kadar yapmış değilsin ki belki de hoşuna gidecektir. Bir şey soracağım sana. Peki beni neden sevdiğini hiç düşündün mü? Düşünmedim Martin. Bunun geriyi de yok aslında. Bak söyleyeyim sana. Beni diğer tanıdıklarından farklı bulduğun için seviyorsun Nereden çıkarıyorsun Hiç bunu? Hiçbir yerden çıkarmış değilim Gerçek bu Peki diyelim ki öyle Ne var bunda? Sen beni bürolarda oturtmak Bütün o diğer tanıdıkların yaptığı işlerle uğraştırmak istiyorsun Onlar gibi olayım onlar gibi düşüneyim arzusundasın Bunların hiçbiri kötü şey değil ki Martin Biliyorum sevgilim e, değil değil ama Sen o zaman ne yapmış olacaksın? Hı? Hiç düşündün mü bunu? Bilmiyorum Martin bir şey de bilmek istemiyorum artık Dinler Ruth Dinle sevgilim Sinirlenmeden dinle beni O zaman yapacağın şey az önce bahsettiğim farkı ortadan kaldırmak olacak Beni sevmene neden olan farkı Bir türlü aklım ermiyor bu yazma arzuna Uf, Ne büyük tutkuymuş meğerse Beni yazmaya zorlayanla Senin aşkını doğuran şeyler aynı sevgilim <gülüyor> İkisi de aynı Peki o halde gazetelerde çalış. Yine yazarsın. Hem de gönlünce. Yapamam Rod. Bugüne kadar edindiklerimi kaybedemem. Peki ne olacak Martin? Çok mu kötü yazıyorum sevgilim? Hmm. Martin... Satamıyorsun yazdıklarını. Duruyor hepsi. Niçin açık söylemiyorsun şunu? Hiç ümidin yok benden. Beceremeyeceğimi düşünüyorsun öyle değil mi? Madem sordun söyleyeyim. Senin yazar olarak yaratıldığın fikrinde değilim. Hem... Hem şunu da kabul et ki edebiyatı senen daha iyi bilirim. Bilirsin tabii Rühd. Bilmen gerek. Sen sen bir sanat tarihi mezunusun ve bense. <Gülüyor> Affedersin Martin. Ben demek istediğim ki. Aldırma Rühd. Bunlar çok küçük şeyler aslında. Çok küçük. Oradan buraya kadar yürüyerek gelinir mi Martin? ama yaptın abla Topu topu bir saat sürdü işte Az değil ama her neyse Geldin ya merak etmiştim seni Uzun zamandır görünmedin Böyleymiş işte gördüğün gibi Bana biraz zayıflamışsın gibi geldi Fazla çalışıyorum belki de ondandır Yemeğini kim yapıyor? Çok kez kendim pişiriyorum Bazen de marı ya Çocuklarından fırsat bulursa tabi Yine okuyorsun değil mi? Öyle okuyorum tabi Sence iş aramak zamanı artık gelmedi mi Martin? Boş mu duruyorum abla? Ha, değil tabii değil boş değilsin ama... ...meteliksiz olduğun da meydanda. Hiç de değil. Her zaman istediğim kadar para bulurum ben. Hem de istediğim kadar. Sahi mi söylüyorsun Martin? Elbette. Peki şekerim. Söylesene bana nereden bulursun? Ee, şey, şey, Şeyden <gülüyor> alırım. <gülüyor> Bir yerden alamazsın Martin. Benden saklamanın geriye yok. Durumun apaçık belli. Peki. Anladık Ama ne var bunun üstünde bu kadar duracak Kırk yılda bir seni görmeye geldim şunun şurasında Kızma Martin Ben sadece senin iyi olmanı istiyorum İyiyim gayet iyiyim merak etme Bu kadar sinirleneceğini bilsem hiç açmazdım bunu Ben senin sözün nereye getireceğini çok iyi biliyorum Gir diyeceksin Gir doğru bir işe de çalış İyi ama bunda kötülük yok ki Kimsenin bana güveni yok abla Sen bile Sen bile bir deliymişim gibi davranıyorsun bana Ben ben yalnız aklın gösterdiği yoldan gitmeni istiyorum Martin. Kaç yıldır deniyorsun bu işi? Olmuyor işte. Olmuyor. Doğru. Olmuyor. Olmuyor bir türlü. Merhaba delikanlı Merhaba Oturabilir mi? Bana ne otur istersen Benim malım değil ya Demek sen de seviyorsun bu parkı Bana bak arkadaş Eğer konuşacak adam arıyorsan Hiç canım istemiyor Başka yere gitsen iyi edersin <gülüyor> Aynı o geceki gibisin Sert ve inatçı Bana kalırsa beni biriyle karıştırıyorsun sen Allah'ın gazabı, Martin Eden değil misin sen? Evet, yalnız ben seni hiç tanımıyorum Haklısın, zaten kimse de tanıştırmadı bizi Peki, adımı nereden biliyorsun? Bayan Morse'u tanırsın değil mi? Ha, tanırım, Ruth'un annesi Geçenlerde yapılan toplantıda ben de vardım Davetlinin davetlisi olarak tabi Eee? Sen de oradaydın ya ha, Şimdi anlıyorum galiba ben senin gibi geveze olmadığım için etrafıma bakındım hep Bana bak, tepemi attıracaksın ha Nasıl olsa bir şey yapabileceğin yok Bırak da rahat konuşayım Çattık belaya, söyle bakalım O gece hep seni dinledim Yazık, boşuna vakit kaybetmişsin Yalan değil, aslında öyle Ama o kadar boş kafalının bulunduğu yerde Sen hoşuma gittin doğrusu Kuzum, kimsin sen? Ben mi? Hı. Herkes gibi benim de bir adım var tabi Rast birisenden İyi ya ne istiyorsan söyle de git yalnız bırak beni Bayan Morse epey tersledin o gece Sana ne bundan Bana göre bir şey yok tabi Yalnız size yakındım o sırada İster istemez bütün söylediklerini duydum Bana bak yoksa Bayan Morse mu gönderdi seni Eğer onu savunacaksan Boşuna zahmet etme hiç Saçmalama Önünde doğru bulmadığım hiçbir şeyi savunmadım ben <gülüyor> Ne garip adamsın sen Üstelik canımı da sıkıyorsun Haklısın dostum Ne var ki ben de seni pek sevmiş değilim İyi ya çek git o halde Gitmeyeceğim Martin Bütün bunlara rağmen birbirini iyi anlayacak iki kişiyiz biz O yüzden gitmeyeceğim Ne bakıyorsun öyle suratıma Hadi Hadi gel benimle Bak bu iyi işte. Yazmaya çalışıyorsun ama başaramıyorsun. Buna saygı duyarım ben. Bilirim başarısızlığın ne olduğunu. Desene sen de hiç yapamadın. <gülüyor> Yapamadım. Artık yapmak da istemiyorum zaten. Bıktım be Martin. iyice bıktım hem de. Desene soluksuz bir adammışsın sen. <gülüyor> Tam bir yazar ağzıyla konuşuyorsun. Sen de öyle. Ben yazar falan değilim. Zaten hiçbir zaman da olamadım. Ben neyim ki? Bir türlü ucuz yazılardan kurtulamadım gitti Tam tersine Tam tersine Martin O dediğin ucuz yazılar senin çok üstünde Hiçbir zaman ulaşamazsın onlara hmm. Ne demek istediğini anlıyorum Çok içiyorsun galiba hı? Öyle Sapsarı bir benzin var senin Üstelik oldukça da zayıfsın Boş ver. Benimki bir yokuşun inişi artık Ciğerlerimden hastayım ben Rus... Evet Parkta yanıma geldiğin zaman içimden seni dövmek gelmişti Neden yapmadın peki <gülüyor> Dik aksi bir herifsin ondan Şu sıskalığına rağmen bükülmez bir halim var Madem öyle sana bir hakaret daha edeyim Dikkat et Ras Belki bu kez tutamam kendimi İster tut ister tutma dostum Seni yemeğe davet ediyorum Neden diye sorma sakın Neden Gördün mü kendin açtın sana hakaret kapısını Açsın da ondan! <Gülüyor> <Gülüyor> Peki ama adresimi nasıl buldun? Morslara telefon edip Ruth'tan aldım Çok iyi ettin geldiğine Oysa cuma akşamı buluşacaktık değil mi? Bırak şimdi cumayı pazarı Çok sevindim geldiğine Demek burada oturuyorsun Ne o? Pek beğendin galiba Tam sana göre biçimsiz bir yer Şu gördüğün masa bozuntusunda çalışıyorum biraz. Az kahrımı çekmedi zavallı Daha da çekecek tabi Bak Sana bir kitap getirdim Oku bunu Hı. Nasıl bir şey? Oku bakalım da sen karar ver Beğenirsen geri vermeye kalkma sakın Senin olsun Henry Wogan hmm. Güzel olmalı Son yazdığı kitap Bundan ne kazanmıştır dersin Bilmem. Olsa olsa şöyle 200-300 dolar filandır Yok be Ras, Bir kitap için çok az değil mi bu Ne dünya ya Şiir kitabı Kim okuyacak ki Ha Martin Öğreneceğin şeylerden biri de bu işte Sakın şiir yazma Aç kalırsın hep <Gülüyor> Biliyorum bunları Güzel e, Yazdıklarından bana verecek misin? Okur geri getiririm Hikayelerim var onlardan vereyim Hiçbiri basılmadı değil mi? Birkaç tanesi basıldı Raz Sadece birkaç tanesi Aldırmasak. Sen güzelliği seviyorsun Hizmet ediyorsun güzelliğe Bırak meşhur olmayı Yalnız sana ait olsun yazdıkların Bir noktada ayrılıyoruz Neymiş o? Ben meşhur olmanın peşinde değilim Raz Aşk için yapıyorum bunu Aşk mı? Rutuz seviyorum ben Yani şu morsların rut Çok kötü çok kötü O günde biraz sezmiştim zaten Neden kötü olsun Çok gençsin Bu senin toyluk aşkın Martin Hiç aklı mermez. o burcu bak kızında ne istersin Bence önemli değil bu Bir daha sefere daha zevkli davran Hı? Solu kuru işiyor Boş bomboş Köz sesinin raz Ondan saygıyla bahsetmelisin anladın mı? Biraz daha kızarsan beni öldürebilirsin Martin O zaman ben de sana ebediyen borçlu kalırım oh, Affedersin Raz Bugünlerde sinirlerim çok gergin Canını acıtmadım ya Ya sen ne kaba adamsın be İnsan içecek bir şey ikram eder ee, bir Şey <gülüyor> Yok değil mi Yok içecek bir şey Haklısın Şimdi yok ama cuma akşamı içkileri ben asmarlayacağım e söyle bakalım hangi bankayı soyacaksın The Hornet dergisinden alacağım var Alacağım mı var Var ya 12 dolar e? Onu alacağım Çek mi gönderdiler Yok bir şey göndermediler ama yazımı bastılar Ne zaman İki ay oluyor Senin için dua edeceğim Martin Dua mı edeceksin Evet evet dua Niye peki Niye olacak O parayı alasın diye Sayden ümidin var mı vereceklerine Bu benim emiğimün karşılığı rahatsız. Olabilir olabilir tabi Yalnız bu dünyada bazılarının işi de başkalarının emini sömürmektir The Hornet'ı iyi bilirim ben Onu bunu bilmem ben Gider isterim paramı Vermezlerse bürolarını kafalarına geçiririm Dedim ya dua edeceğim Görürsün bak <Sessizlik> Soykutu herifler Kaba affetindeki size yası gönderdim ben he? Yığılma Terkinal benden yazı isteyen, yığılma, yığılma! Biraz zor oldu ama... ...duan kabul edildi razı. Çok iyi ettin de geldin Mert'in. Özlemiştim seni. Ben de seni özledim Adla. Şu son günlerde öyle çok şeyler oldu ki ancak gelebildim. Nasıl iyi şeyler mi bari? Hepsi de var. Ama kötü olanlar ağır bastı hepsi. Çok ağır bastı hem de. Yine yazıların yüzünden. Mi? Onlar iyi gidiyor abla. Beni asıl üzen rastlak kaybetişim. Öldü sevvalda. Ya vah vah. Zaten oldukça hastaydı değil mi? Hastaydı, hastaydı ama ölmemeliydi. Öyle söyleme Martin. Günün birinde Laf hepimiz... onlar abla, laf hepsi. Beni en iyi anlayan tek insandı o Kelimenin tam anlamıyla arkadaşımdı Ruth var Martin O da seni anlar Hem artık... Ruth yok artık Hem olsa da anlamaz beni Anlayamaz Bir dakika Martin Pek anlayamadım galiba Ne demek Ruth yok artık Bayağı yok işte Yok demek İyi ama nişanlıydınız Evet abla nişanlıydık Nişanlıydık ama bugün değiliz artık Bitti tamam mı Bitti bu tamamen senin bileceğin iş zaten Ama çok da iyi bir kız diyordun Üstelik seviyordun Çok da. rica ediyorum keselim bunu artık Peki Martin peki Hatırlıyor musun bana bir beş dolar vermiştin Ben mi bilmem Ne zaman vermiştim ki <gülüyor> Çok oluyor abla çok Unutmakta haklısın Aa, Keşke Keşke olsa da yine versem Martin Merak etme abla Bu kez almaya değil vermeye geldim Yok yo, olmaz işte almam hiç hiç ısrar etme Onu bunu bırak da dinle beni şimdi O gün ne demiştim sana Hangi gün Canım o beş doları aldığım gün Kuzum Martin ben onu verdiğimi hatırlamıyorum Senin söylediğini nasıl hatırlayabilirim Ben söyleyeyim sana O parayı sana yüz misli ödeyeceğim demiştim Martin her zaman çocuksun sen Büyümedin ki bir türlü Şaka yapmıyorum abla Bak, bak. İşte İşte beş yüz dolar bu Martin Nereden buldun bunu Merak etme ne çaldım ne de kumar oynadım Bir ay süreyle basılacak bir yazımın karşılığı bu Hem hepsi de değil ha Daha 200 dolarım doların var Bu sana düşen fakat, fakat çok para bu Hadi al bakalım şunu senin hepsi Martin. Oo, Çok uzattın ama şimdi vazgeçeceğim Peki peki Martin alıyorum Ama bu parayı senin adına bankaya yatıracağım Bankaya yani? mı istemem öyle şey Tamamız senin bunun Dilediğin gibi harca hepsini Martin çok para bu pek çok Tanrı'ya dua edeceğim Daha da fazlasını kazanman için Görürsün nasıl kabul olacak <gülüyor> Sen dua edince bu iş oluyorsa yaşadık abla Zengin bile oluruz <gülüyor> Bu güzel rastlantı işte hiç aklımdan geçmiyordu doğrusu Lütfen önümüzden çekilin Bay Martin Sizin önünüzde durmuyorum hanımefendi İstiyorsanız gidebilirsiniz Nişanlımla konuşuyorum ben Ben senin nişanlın değilim Martin Ama bir zamanlar nişanlımdan Ruth. Çok kısa bir süre önce Bu onun için hiçbir şey değiştirmez Çok rica ediyorum bırakın da kızınız cevap versin Size bir şey sormuş değilim Püsta. Teşekkür ederim Dine beni Ruth. Çok iyi düşünmelisin Senin nelerin etkisinde kaldığını biliyorum Ama Hepsi saçma bunlar. Annenin saçmaları. Onun uydurduğu şeyler. Anneme karşı nazik olmalısın Martin. Senin hatırın için yaparım, Piot. Onu da yaparım. Bırak bu alaycı hali Martin. Aslında gülünç oluyorsun. Pis bütün soğuyorum senden. Bana baksanıza siz. Çekilip gidiyor musunuz yoksa polis çağırayım mı? Polis mi? <gülüyor> Çağırın tabii. Ne duruyorsunuz? Gitsenize. Gidinler rahatça konuşayım ben de. Yürü kızım. Yürü gidelim. Ay bayıldım şimdi. O bir yere gidemez. <gülüyor> Dedim ya siz gidin istiyorsanız. <gülüyor> kızım Kolumu diyorsun Martin. Affedersin sevgilim İstemeyerek yaptım Gördünüz ya o da konuşmak istemiyor sizinle Ruth her şeyi senin ağzından duymak istiyorum Çok rica ediyorum İyi düşündün mü İyi düşündün mü Ruth çok önemli bu Düşünecek bir şey yok Martin Yanlış yaptıklarımı düzelttim artık Hepsi bu Ruth seni seviyorum biliyorsun bunu Ben gerçek sevgiye değer veririm Martin Benim sevgim gerçek değil mi? Dört yıl çılgınlar gibi sana ulaşabilmek için didinen kimdir Rod? Boşuna bir çabalayıştı. Işte Nasıl olsa bir şey olamayacağını biliyordum. Peki Rod, onu da kabul ediyorum. Bir tek şey soracağım. Hiç mi sevmedin beni ha? Hiç mi? Sevmedi tabii. Sevdiğiniz sandı sadece. Yeter. Size sorarsam cevap verirsiniz. Evet Rod. Seni dinliyorum. Bilmiyorum Martin. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Ne olur bırak gideyim? Bırakacağım Rod. Yalnız şunu bil ki bir yerde taptığım şeylerden dahi kopabilirim ben. Nasıl istersen. Son sizin bu demek. Pekala. Bundan sonra hiç rahatsız etmeyeceğim seni. Şuraya bakmayın ama pek tanıyamadım sizi Haklısınız İlk kez görüşüyoruz Bay Martin ee, Evet e, peki sorabilir miyim acaba Niçin buraya geldiğimi diyeyim? Evet hiç tanışmadığımıza göre İş için geldim Bay Martin Bir yanlışlık olacak galiba Kimseden iş filan istemiş değilim ben <gülüyor> Sizi daha fazla şaşırtmayayım Ben Darnley Basın evinin sahibiyim Robert Darnley ee, Evet e... Bize yolladığınız kitap için geldim Güneşin utancı için <gülüyor> Evet Bay Martin e? Neden o kadar şaşırdınız anlamadım Siz göndermediniz mi onu bize Evet ben gönderdim Basılsın diye tabi e, Öyle öyle basılsın diye Tamam Bay Martin İşte buraya gelişimin nedeni Kitabınızı basmak istiyorum Ciddi mi söylüyorsunuz Elbette Demek basacaksınız Evet nefis bir eser İnanın etrafta bir fırtına yaratacak Çok satılacak göreceksiniz Ne kadar basmayı düşünüyorsunuz İlk önce dört bin adet Sonrası duruma göre ayarlanır Dört bin mi? Dört bin adet ha? Evet, satıştan yüzde on sizin olacak. Ne dersiniz, uygun mu? <gülüyor> uygun olmaz mı hiç? Kitabın basılması yeter bana. Para vermeseniz de razıyım. Böyle düşünmeyin Bay Martin. Satış 40 bin adedi aşarsa payınızı yüzde yirmiye çıkaracağım. Ne var ki ondan daha fazla yükseltemem. Demek basılıyor güneşin utancı. Feygiduraz. <gülüyor> Eminim sen olsaydın benden fazla sevinirdin. Ah bir ricam olacak. Buyurun. Baş kısmına Aziz dostum Raspire sendenin ruhuna diye yazmak isterdim. Mümkün olur değil mi? Tabii buyum artık. Çok teşekkür ederim. Ah bir dakika Maria'ya haber vereyim. Ne sevinir kim bilir. Evli misiniz? Hayır evli değilim. E, değilim ama bu sevinci paylaşabileceğim yalnız o var. At imzanı sonra okursun ne olduğunu Bana bak Martin Eğer bunlar borç senediyse hava alırsın sonunda <gülüyor> Hele at şuraya imzanı Şuraya şuraya <gülüyor> Tamam oraya Heh. Bir de şunu Evet Oldu işte <gülüyor> Şimdi ver bakalım neymiş onlar Yo, Vereceğim Maria yalnız bir dakika dinle Öf Martin çatlatırsın insanı Maria e, Bu ay ev kirası vermeyeceksin Niye Evet ne bu ay ne de bundan sonraki aylar Bu ev senin artık Martin Çıldırdın mı sen? Hayır Maria ben değil Benim o kitabıma bu kadar çok para verenler çıldırmış Hatırlar mısın Sana en çok istediğinin ne olduğunu sormuştum bir gün Evet evet Hatırlıyorum ama Olacak şey değil bu Az bile Maria az bile sana Fakat Martin Tamamen senin emeğine yazılmış bir kitap o bunu kabul edemem ben Aksini söylemiyorum zaten Ben yazdım onu Ama şu odada yazdım Maria Onun harcında senin pişirdiğin sebze çorbaları da var Hem de kim bilir kaç tabak dolusu Hadi Şimdi al bakalım şunu Ötekini de evin eski sahibine götüreceğim Hey Ağlıyorsun Biliyor musun Ağlarken de güzel bir kadınsın sen Martin Suzayım, işi söyleme. İstediğin zaman beni ararsın Maria, hele başın sıkıştığında. Öyle zamanlarda mutlak bana gel. Demek iyice kararlısın gitmeye. Oysa ben büyük odayı sana hazırlamayı düşünüyordum. Ha. Biliyor musun? Kira da almayacaktım senden <gülüyor> Benim burada olmam iyi değil Maria Hem sen de oturma Oldukça iyi kira getirir burası Daha iyi bir yere taşınırsın ah Yok Martin Burayı bırakamam Yalnız şunu bil ki Senin odanı kimseye vermeyeceğim Her gelene de göstereceğim Martin Eden aylarca bu odada yaşadı diye. Beni şımartıyorsun Maria <gülüyor> Sen de arada sırada beni ara Bilirsin memnun olurum Tabi ararım şey, Bu akşam gelip alacaklar kitaplarımı ve diğer öteberiyi Metropole gidiyorsun değil mi? Evet Maria Hem iyi hem de rahat bir otelmiş Yemeklerini de orada yersin artık Öyle öyle yapacağım ama yine de senin nefis çorbalarını arayacağım tabi eh, Gideyim Maria Nasıl istersen Her şey için çok teşekkürüm Maria Binlerce teşekkür Bir şey yapmış değilim ki Martin Asıl ben sana teşekkür borçluyum. Hayatımı değiştirdim. Sana bir şey söyleyeyim mi Maria? Seni sevmeyi çok isterdim. Biliyorum ki mutlu olurdum o zaman. Bunu... Bunu ben de isterdim Marty. Ben de isterdim. Görün efendim, Martin miydin? Ha, evet, evet. Siz miydiniz? Yettiniz tabii. Ben? Mi? Şey, çalışıyorum işte. Yine deli saçması bir şeyler yazıyorum. <gülüyor> evet, evet. Bazı günlük gazete ve dergiler yazı istiyorlar. Ha, gönderiyorum tabii, gönderiyorum. Ha, bakın anlatayım, ama aramızda kalsın. Yıllardır yazdığım birçok şey var. Evet, önceden yazdıklarım. Efendim, basıyorlar tabii. <gülüyor> İşin tuhafı daha önceden gönderdiğimde aynı yazıları geri çeviren yine onlardı. Gülünç değil mi? O zaman değersiz dediklerine bugün yüzlerce dolar ödüyorlar. Evet. evet. Peki efendim. Bitirince haber veririm. İyi akşamlar. Alo Metropol mü e, 402'yi bağlar mısınız Evet evet Martin Eden ile görüşeceğim Alo Bay Martin Ben Robert Robert Dunley İyi bir haberim var Bu sabah aldığım raporlara göre satışta 40 bine aştık 5. baskıyı yapacağım Hatırlarsanız Hatırlarsanız diyorum Söylemiştim size Payınız %20'ye çıkarıldı artık çok rica ederim. Hakkınız bu. Şimdi size ortağımı göndereceğim Bay Martin. Evet, benim ortağım. İkinci kitabınızı alacak. Anlaşmayı hemen imzalarsanız onu da basacağız. Çok iyi, çok iyi. Evet. Hoşça kalın. Size de. Bernard da gelmek istedi Martin Niye gelmedi o halde Şey biliyorsun eskiden aranız pek iyi değildi Belki görmek istemezsin diye çekindi de ondan Eskiden değildi diyorsun Şimdi düzeldi mi yani Bana yaptıklarını sen de hatırlarsın Eğer kocan olmasıydı Epey dayak yerdi benden Sana dua etsin abla sana Ama Martin Beni yanlış anlama abla iyi değişmiş değilim Değişmem de ancak şu etrafımdakilerde olan değişiklik kahrediyor beni İğrenç hepsi İğrenç anlıyor musun? İğrenç Ne yapıyorlar? Neden sinirlisin bu kadar? Kısa bir süre önce kimsenin umurunda değildim Açtım abla aç Defalarca sadece haşlanmış patates yedi Martin O da çoğu zaman günde bir öğün O zaman kimse çağırmadı beni yemeye Ölsem kimsenin umurunda değildi O aklantılı bir serseri daha öldü derlerdi Sanmıyorum Derlerdi abla biliyorum Rast için dediler çünkü Oysa o benden yüz defa daha iyi bir yazardı Ama meşhur olamadan öldü Ve serseri dediler Ama bugün hı? Bugün herkes evine yemeği çağırıyor beni Şeref konuğu oluyorum. Onlar da hepsi memnun hayatından Martiniy'den evlerine gitti Onlarla yemek yedi Teh! Az şey mi bu Beni de onlara benzetmiyorsun ya hı, Abla sen nasıl benzersin onlara Benim için az şey mi yaptın hı? Sonra Sonra Yapmasan da ablamsın benim Her neyse bırak şimdi bunları of. Şeyi soracaktım sana Hı. Ruth Hiç ses seda çıkmadı değil mi Hayır çıkmasını da beklemiyorum zaten Biliyor musun ona kızgın değilim Çok sevdim ve bütün gücümü ondan aldım O kadar iyi bir insansın ki Martin Başkası olsa onun hakkında neler söylerdi İyilik peşinde değilim abla Önemli olan kötü olmamak Evet Kusura bakmayın şu Aa. Ruth Ne işin var burada senin Beni görünce sevineceğini sanmıştım ee, Şey sevindim tabi Sevindim ama çok şaşırdım Hiç beklemiyordum seni Beklemiyordun ama geldim işte Çok aptallık ettiğimi biliyordum Martin Bırak şimdi bu sözleri de otur şuraya Teşekkür ederim Titriyorsun Ruth Üşüyor musun yoksa Yo, Hayır üşümekten değil Sinirlerim bozukta Geçer şimdi Nasıl iyisin ya Buraya hem seni kutlamaya Hem de af dilemeye geldim Af dileyecek bir şey yok Ruth Yalnız kendim için değil Annem Annem için de af dilemek istiyorum O mu yolladı seni Hayır yemin ederim haberi yok Kimseye söylemeden geldim Sadece sana olan sevgim yüzünden Ruth Çok iyi söylüyorsun ama hiç değişmiş değilim ben Yine işim yok Hiçbir işe de girmek niyetinde değilim Gördüğün gibi benden istediklerinin hiçbirini yapmadım Yine aynı Martin'im ben Ben seni seviyorum ya Martin Yanında olmak yeter bana Peki ya annen O evlenmemizi ister mi İtiraz etmeyecek Bu kadarını biliyorum Demek senin şimdi burada olduğunu bilmiyor Evet biraz garip ama neyse Söylediklerime inanmamakta serbestsin Martin Hı? Yine eskisi gibi çabucak sinirleniyorsun Ne olur kalbimi kırma Martin Seni sevdiğimi Ve burada senin için bulunduğumu biliyorsun Yani benim için her şeyi yapabileceksin öyle mi? Elbette Peki bunu daha önce neden yapmadın Ruth? Hı? Hani şu benim açlıktan kıvrandığım zamanlar O günlerde de şimdikinden farksız bir erkektim ben Aynıyim Ruth ne bir fazilet ne de yeni bir kuvvet kazandım Kimsenin beni istemediği zaman Neydiysem yine oyum Değişen tek şey paramın oluşu Benim için de sen her zaman aynısın zaten Peki benim Maria ile görmüş olmanın hiç önemi kalmadı mı bugün Kadınlar affedebilir Martin Dinle beni Ruth Ortada affedeceğin hiçbir şey yok O yüzden bu söylediğini kabul etmiyorum Madem öyle Bu konu üstünde durman da gereksiz <gülüyor> Sen mi söylüyorsun bunu Vaktiyle anlatmaya çalıştığım neydi benim? Hı? Söyler misin bana? O zaman beni bir silkeli işte atışının nedeni bu değil miydi? Martin, yeter artık. Yalvarırım, affet. Unut bütün olanları, ne olur. Unutmak kolay değil, Ruth. Önemli olan unutulmayacak kötü şeyleri yapmamak. Yani ben seni hiç sevmedim mi? Sevdin. Sevdin ama öylesine işte. Ama bugün... Bugün her şey daha başka senin için Önceden de kötü bir niyetim yoktu benim <Gülüyor> Doğru ama iyi niyetinle beni mahvedebilirdin de Sana kalsaydı yazıyı bırakmıştım çoktan Tamamen senin istediğin biçimde bir insan Bir koca olacaktın bugün Anlayamıyorum seni Mert. Daha açık konuşayım Ruth Kitaplarım şöhret kazanmasıydı yine dönecek miydin bana dile yazıyı bırakmanı isteyen bendim Seni o halinle de seviyordum Kitapların hiç önemi yok benim için Peki ya annen Onun için de önemsiz mi Annemin düşündükleri beni ilgilendirmez <gülüyor> Samimi ol Rica ederim samimi ol Rort. Beni bırakmanda seni etkileyen yalnız annendir Eğer gerçek bir sevgin olsaydı o zaman dinlemezdin onu Peki Martin Daha fazla konuşmamızın gereği yok Değişmedim diyorsun ama Çok farklısın Değilim Değilim farklı Allah kahretsin o kitapları Ben böyle yazmayacağım artık Yazmayacağım, yazmayacağım, yazmayacağım bundan sonra. Yazmayacağım. Ne yaslan basıyorlar? Ne desem tanrı buruyor sanki. Hepsine. Ne? Ne? Ne? Alo. Abi, benim Root Martin Evet Bir şey söyleyecektim sana Buraya gelişinden kimsenin haberi olmadığını söylemiştin Evet Yalnız Hiç aklına gelmedi mi senin arkandan bakacağım Hı? Pencereden tabi Annen karşı binanın kapısındaydı Root Bekliyordu seni Gördüm Evet gözlerimle gördüm Ne olur bırak bu lüzumsuz sözleri Root Ruth dinle beni Dinle diyorum Bana en büyük iyiliği yapan sensin Bugünkü her şeyimi sana borçluyum Ama bir de kötülük ettin ki Onu kimse tamir edemez Kutsal bildiğim tek şeyi Aşkı yıktın Ruth Yıktın onu sen ne kadar sevindim John. <gülüyor> Belki hatırlarsın Martin Ayrılırken söylemiştim sana Tekrar görüşeceğiz diye <gülüyor> Evet evet <gülüyor> oh, Oldukça lüks bir otel bu Bunun çamaşırhanesi var mı acaba Vardır herhalde neden sordum <gülüyor> O çamaşırhanede çalıştığımız günleri hatırlatmak için <gülüyor> Ne zordu değil mi Zor da söz mü John? Akşam oldu mu kolumu kaldıramazdım <gülüyor> Nasıl da bıraktık oraya ama Herhalde bizden sonrakiler de fazla kalamamıştır Şimdi ne yapıyorsun Joe? Şu günlerde boşum Martin Ama Senden sonra birçok yerlerde çalıştım Bir ara güneye indim Baktım yapamayacağım Tekrar döndüm bah! Başıboş bir hayat işte Sana yardım edebilirim Bana bak Martin Buraya senden yardım istemeye gelmedim Yanlış anlama Joe Sen eski dostumsun O zaman beni ne büyük sıkıntıdan kurtardığını unuttun mu? Eğer yanına almasaydın açtım ben Eksik olma ama ben aç değilim henüz Sonra senden de bir şey almak istemem O ne biçim söz söyle Kızma Martin Sen eskisi gibi değilsin artık Tanınmış zengin bir adam olmuşsun Biliyor musun nasıl buldum yerini Gazeteden okuyarak Onlar bile senden bahsediyorlar Bana bak Joe, Eğer bu şekilde davranırsan yersin yumruğu hem de eski arkadaşlığımızın aşkına sıkı yapıştırırım haberin olsun <gülüyor> Bazı tarafların da değişmemiş anlaşılan Yine eskisi gibi kabadayının birisin ha, Yalnız bak söyleyeyim ha Vurduğun anda ben de yapıştırırım eh, Herhalde iyi bir dövüş çıkarırız seninle <gülüyor> Bırak şimdi bunları da anlat bakalım sen ne yaptın Birkaç ay öncesine kadar tamamen bildiğin gibiydim Ama birdenbire her değişi değişiverdim O kadar ani oldu ki Joe İyi ama senin istediğin de buydu zaten Değil Joe ben yalnız kitaplarımın basılmasını ve iyi bir yazar olmayı istedim Olmuşsun ya işte, gazetelerde bile adım dolaşıyor Hoşuma gitmeyen tarafı da o zaten Şu etrafımdaki şakşakçı sürüsü Vaktiyle suratıma bakmayanlar bugün deli saçması yazsam basıyorlar Joe. Bu iş değil bu Bir yazarın her yazdığı iyi ve güzel değildir mutlak Yarında olsam buna hiç aldırmam Yazar verir ve parasını da alırım Bugün peşimde dolaşanların çoğu vaktiyle Beni odalarından kovmuşlardı Sana bir şey söyleyeyim mi Joe Sevemedim bu düzeni Kirli geliyor bana Oysa ben dün de aynı adamdım O zaman neredeydi bunlar İyi ama şimdi şöhret sahibi. Allah kahretsin o şöhreti Sadece kitaplarımın okunduğunu görmek mutlu edecekti beni Oysa Oysa doydum artık ço. Hayata doydum ben Bana baksana sen Hasta olduğunun farkında mısın Hasta mı Demir gibiyim John Vücudun sağlam olabilir Martin Ama düşüncelerinle hasta olmuşsun sen hmm. Öyleyim belki de Ben de hissediyorum Ben de hissediyorum içimde bir şeylerin eksildiğini Hiçbir şeye arzum kalmadı Bambaş Hani bir sevgilim vardı senin Vardı ama şimdi yok e Neden bıraktın Ben değil o beni bıraktı John Hatırladığıma göre çok seviyordun Yine de seviyorum ama bugünkü Martin olarak değil Beş yıl önceki Beş yıl önceki Martin olarak beni kabul etmesini isterdim of. Martin anlayamıyorum seni Karma karışık duygularım var Doğrusun istersen zaman zaman ben de anlayamıyorum kendimi Her neyse Martin Biraz deli de olsan eski of. dostumsun Sana tahammül etmek zorundayım <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakalım Bu akşam beraber içiyor muyuz? Elbette çoğu <gülüyor> Eski günlerdeki gibi <Gülüyor> Yalnız bir şartım var evet. Kenar semtlerden birine gidelim Küçük bir yer buluruz he? Tanınmak istemiyorsun değil mi? Ne olur anla beni Joe Bıktım bundan bıktım artık <Gülüyor> Güzel bir dükkan açarız Joe sen işletirsin <gülüyor> Ne biçim adamsın ya Senden yardım istemediğimi söyledim ya Yine yanlış anlıyorsun Can Sana yardım değil Senin bana yardım etmeni istiyorum Evet ee, nasıl yardım edeceğim onu söyle Dükkanı işleteceksin Hepsi bu Peki sen? Ben burada olmayacağım Anlamadım Burada olmayacağım dedim Gideceğim buradan Nereye gideceksin? Anlatırım hele birer tane daha isteyelim de <gülüyor> Garson Garson Buyurun efendim ee, Şunları yenile bakalım Baş Şey evet, yemeği de burada yiyeceğiz <gülüyor> Bu bizim için bir şereftir Bay Martin Ne dedin ne? Dükkanımızda yemek yemeniz bizim için bir şereftir Peki yavrum peki Nereden biliyorsun benim Martin'in olduğumu? <gülüyor> Aman efendim sizi tanımamak mümkün mü? Peki peki Görüyorsun ya şu Kendi hayatımı yaşayamıyorum bir türlü Kim insan bundan hoşlanır Martin? Bilmiyorum. Senin kimi doğru, onların kimi. Boşa gidecek tarafı yok bunun. Dedim ya, bilemiyorum. Evet, Martin. Buradan gideceğini söylüyordun. Gideceğim, Can Hem de nereye biliyor musun? Tahiti. dahitiye mi? Evet. Orada sazdan evler görmüştüm. Bir tane yaptırırım kendime şöyle. iki odalı bir şey. Yeter de artar bile. Peki, ne yapacaksın orada? Kendimi bulacağım, Joe. Bana ait olan hayatı yaşayacağım. Peki buradaki dükkan? Sen işleteceksin ya <gülüyor> Bana bak Martin Hiç hoşuma gitmeyen şey Aptal yerine konmaktır Sen Tahiti de Ben burada senin namına dükkan işleteceğim Yo, Canımı sıkmaya başladım Ne var bunda? Olmaz mı sanki? <gülüyor> Kafana koydun bana bir şeyler yapmayı Ne var ki Hiç de kötü değil Peki Martin Kabul ediyorum Kazancı senin namına bankaya koyarım Gözüm yok böyle şeylere Yo, Merak etme kendime düşeni aldıktan sonra Tabi <gülüyor> Tamam yarın öğleden sonra bana gel Bu işi bitirelim ha, Bir dakika dükkan senin üzerine olacak Hayır böyle bir şey katiyen istemem Kes John Ne diyorsam o olacak Zaten fazla söz hakkı verdim sana Bu dükkanı ne güçlüklerle yürüttüğümü biliyorsun, Martin. Biraz, şöyle biraz para olsa. Hmm. Genişletmek mi istiyorsun? Ee, i̇yi olur tabii. Bizim semte epey kalabalıklaştı artık. Öyle değil mi, Gertrude? Evet. Hmm. Nefis bir pudingti bu abla, eline sağlık. Sen elmalı seversin diye yaptım. Güzel olmuş. Ben de çok kötüm galiba Evet şey diyordum Genişletmek için biraz para olsa Ne kadara çıkar? Dört ee, e, bin filan herhalde ee, Bilemedin beş bin Beş bin olur ancak Ya arsa? Öyle ya bir de o var Çok çok olacak Ne kadar? Üç bin ona isterler Biraz daha alır mısın Martin? Hayır abla teşekkür ederim Toplamı sekiz bin ediyor Pek kolay bulamam bu parayı Ne dersin abla Anlamadım Verecek misin sekiz bin doları Sekiz bin mi <gülüyor> Ömürsün Martin Pekala Bernard Oldu bu iş Vereceğim bu parayı Sen mi Yok Martin Senden almak istemem bunu Ben öylesine söyledim işte Benden değil Karımdan alacaksın Karımdan mı Hı -hı. Fakat Martin Ben Evet Bernard Dükkanın dörtte üçü onun olmak şartıyla tabii Kuzum Martin O nasıl söz öyle Bana ait her şey onun demektir Hatta Hatta senin demektir Akrabayız biz Doğru akrabayız Evet söyle bakalım şimdi Kabul ediyorsun değil mi Şey ederim tabii Neden etmeyeyim Bir dakika Martin Böyle bir şeye razı olamam ben Büyük bir para bu senin bu evde kirayla oturduğun zamanı unutmadım henüz. E, Görüyorsun ya Martin Bu kadınlar da geçmişi hiç unutmazlar Oysa biz Biz çoktan unuttuk o günleri <gülüyor> Unuttuk diyelim Her neyse Yarın bana gelin de Notere gider aramızdaki anlaşmayı yaptırırız Sonra da sekiz bini cebine koyarsın Tamam mı? Fakat Martin Ah Martin canım kardeşim benim Senin bu kadar Bu kadar iyi olduğunu biliyordum zaten Gertrude Gertrude Bundan sonra elini çamaşıra sürmeyeceksin Sana hizmetçi bile tutacağım sevgilim Eh evet, ben gideyim artık Yemek için çok teşekkürler Yarın sabah bekleyeceğim size Çıkar şunu kafandan Martin Bu dükkan yalnız bu dükkan yeter ikimize Hem de hiçbir şeye ev sürmeden kazanacağız Burası senin dükkanın Joe Yine mi yanında çalıştıracaksın beni Heh, Bırak saçmalamayı Her şeyi sen yaptın benim için Ne olur kapat bunu artık Gideceksin demek Evet Bilirsin kafama koyduğunu yaparım hep Peki ya yazıların Bunca yıllık emeklerin Yine yazacağım Joe Ama yalnız kendim için hiç dönmeyecek misin? Sanmıyorum. Git. Git de ne halin varsa gör. Oldu mu olası dik kafalının birisindir sen. <gülüyor> Öyle olsun can. Öyle olsun. Güldüğünü duyduğunuz gemiyle gitti Martin. Gizlice ayrıldı memleketinden. Sadece üç kişi el ona. Maria, Joe ve ablası Gertrud. <gülüyor> ben mı dediniz? Çok işi var onun. Dükkanını genişletiyor. Martin Eden adlı oyunumuzun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın sayın dinleyiciler.